Yeah. It's Kainat bugün 2 Aralık Perşembe. Yıl 2010, ay 12, gün 336, Kasım 25. 1431 Hicri Zilhicce 26, 1426 Rumi Kasım 19. Günün tarihi. 86 yıl önce bugün 2 Aralık 1924'te sanat tarihçisi, arkeolog profesör doktor Semavi Eyice İstanbul'da doğdu. Bizans sanatı ve tarihi uzmanı iyice son devir Bizans mimarisi, Galata ve Kulesi, Bizans devrinde içi, Atatürk ve Pietro Canonica gibi eserler yazmıştır. 1 Aralık Dünya eğitim Günü 1 Aralık Dünya Eids Günü olarak kabul edilmiştir ve her yıl 1 Aralık'ta eğitim konusunda etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinlikler, ülke arası bilgi alışverişi sağlayarak toplumun iyi niyet kapsamı içinde AIDS'in yayınmasını durdurmak için dünya çapında sarf edilen çabaları desteklemeye başlamaktadır. Dünya AIDS günü, AIDS'ten korunmada alınacak önlemler için çağdaş bilgilerin oluşmasının ve yaygınlaşmasının önemini ortaya koymaktadır. Devamı yarın. Yemek listesi. Gün 336. Lahana çorbası, muhlama, fırın makarna, salata, meyve büyük saatli marif taktı <Gülüyor> Merhaba herkes. Açık Radyo Bursa 94.9 Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Albert Ammons and his Rhythm Kings grubundan dinlediğimiz Boogie Woogie Stomp adlı parçayla açılışımızı da yaptık bugün. Albert Emmons'ın ölüm yıl dönümü 1949'da ölmüş, 1907 doğumlu. 42 yaşında, genç yaşta hayata veda etmiş bir Amerikan piyanisti. Aynı zamanda da Boogie Woogie kralı böyle Amerika Birleşik Devletleri'ni 1930'larda ve 40'larda savurup atmış, silip süpürmüş ortalığı bir blues'da caz karışımı bir stil hala da. En azından açık gaztenin ve açık radyonun bazı programcılarının gözdeleri arasında yer alan bir tür. bu Woogie müziği tarzı diyelim. Boogie Woogie Stomp'la açılışımızı da yapmış olduk. Albert Ammons'ın anısına diyelim. Soğuk hava dalgasından biraz bahsedelim. Ortalık gayet sıcak. Aslında haberler sıcak da soğuk hava dalgası da En azından Avrupa'da var, İngiltere'de, Almanya'da bu uçaklar inip kalkmıyor. Münih Havaalanı'nda 250 sefer iptal edilmiş mesela. Tek bir pist hava trafiğine açık kalmış Münih'te. Aynı zamanda Britanya'da da başka Avrupa ülkelerinde de Arnavutluk'ta da sellerden bahsetmiştik. Böyle bir hava haberiyle açalım istedik. Onun dışında. Geri kalan her şey sıcak haber niteliğinde olabilecektir. Evet konumuz tabi esas itibariyle gene Wikileaks'ten bahsedeceğiz. Ama ona girmeden bir de çok önemli bir haberi de verelim. Dünyanın petrol ve doğalgaz rezervlerinin beşte biri üzerinde amansız bir Kapışma başlamış ve yürüyüp gitmekte El Cezire'den Chris Arseno'nun yazdığına göre yani ey, ülkeler baştan başa e, ortalığı e, mücadeleye girişmiş vaziyetteler. Gezegen ısındıkça daha çok kuzey enlemlerindeki şeyler e, devreye giriyor ve o... Eridikçe buzların altındaki kaynaklar üzerinde kıyasıya bir kavga başladı. Bu biraz da artık kolektif intiharı da adlan, andırıyor gibi geliyor ama ne kim ne derse desin. Yani Alaska kabileler konseyi, kabileler arası konseyin sözcülerinden birisi Delis Kalkot. Yani bölgenin yerli halkları son derece endişeli bu gelişmeler. Herkes bizim ...topraklarımızdan şey istiyor demişler. Kimler var? Baş aktörle, aktörler kimler kapışan? Kanada, Amerika Birleşik Devletleri... ...Rusya, Norveç ve Danimarka. Afrika büyüklüğünde bir ülkeyi paylaşmaya... ...çalışıyorlar. Dünyayı yeryüzünün... ...altıda biri kadar bir şey. Pardon, yüzde altısı kadar bir şey. Fakat... ...bölgeye hak iddia edenler var. Yeni bir kolonyalizmden... ...sömürgecilikten bahsediliyor... Bir yandan Cancun'da da gösteriler de Başlamış Şunun haberinde var Ama Gazprom ve Shell'in de Dev bir işbirliği anlaşması yaptığını da Bunlara ekleyelim Rusya'nın petrol ve doğalgaz tekeli Gazprom'la İngiliz Hollanda ortaklığı Royal Dutch Shell, O da hem de soylu Royal Kraliyet Hem Rusya'da hem de küresel enerji pazarlarında işbirliğini genişletme kararları da Almışlar Ayrıca Sahalin 2 petrol ve doğalgaz projesindeki hisselerin önemli bir kısmını Gazprom'a satmıştı Shell 2006'da şimdi devam ediyor işte ortaklık devam ediyormuş her şey mükemmele yakın ceryan ediyor dünyada son derece ilginç yeni açıklamalarda gelmeye devam ediyor WikiLeaks'ten tabi Sürekli olarak WikiLeaks e, internet sitesinden Amerikan diplomatik belgeleri, kabloları, kablo diyorlar onları aslında nedir? Yani mesajlar, mesaj, şöyle. bilgi istikbaları. Kripto, o, bu, kripto mu deniyorlar? galiba kripto deniyor. Öyle yani, daha havalı oluyor. E, Döküm döküm dökülmek devam ediyor. 250 binden fazla bu belgeler önümüzdeki aylarda da analize sunulacak ve hak ettikleri ilgiyi de görecekleri ümidindeyiz. İç yazışmalar bunlar yazılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük açıcıları bütün dünyada ve aynı zamanda da Hillary Clinton'ın başında bulundu. İstifa etmedi değil mi? Yok canım. Dışişleri Bakanlığıyla da yazışmalar var. Şimdiye kadar kamu alanına e, dökülmüş, kamuoyunun gözünün önüne getirilmiş en yüksek sayıda gizli belge. Üstelik de birçoğu gizli, çok gizli imzası da taşımıyor. Ama işte kimse fazla kimseye göstermeyin falan gibi ibareler var. Hı hı. Yabancı misyonlar görmesin filan diye o kadar 2 milyon 700 bin kişinin de kullanımına açık gerçi şimdi yasaklanmış. Yo istihbarata çalışmaya devam ediyor galiba. Ama yani şey yasaklanmış. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Hillary Clinton hı hı. yasah hemşerim demiş. İngilizce olarak tabi bunu söylüyor. Böyle köylü aksanıyla ben biraz komiklik olsun diye söyledim ama çok komik olmadı galiba. <gülüyor> yani izleyemezsiniz demişler bu kriptoları. Size yasak. Bizim bakanlıktan çıktı ama bakamaz. Wikileaks'i göre, göremezsiniz diye yasak koymuşlar. Ya Bence çünkü mesela... kendi sistemleri içinde hala görebiliyorlar bu belgeleri aslında ama Wikileaks'ten görmeleri yasak. Yani değil mi? Evet. Çünkü şeyde değil sistemden silindiğine ya da e, artık bunların belge sayılmadığına dair falan bir açıklama yok. Sadece Wikileaks sitesine e, girmek yasak. E, dijital diplomasiyi e, kullanmak üzere ittirmekteymiş son dönemde. E, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri memurlarını ancak e, bundan kasıt işte Twitter kullanın, iPhone e, uygulamaları kullanın falan filanmış. Ee, şimdi ise yeni bir kararla WikiLeaks'in kullanımı yasaklanmış. yasaklanmış. Bu mümkün mü? Yani birisinin Dışişleri Bakanı'na ve Bakanlığında çalışanlara söylemesi gerekiyor ki interneti izlemek yasaklanamıyor. Türkiye'de YouTube değil ki bu ya. Ya sorun ayrıca başbakan'a. Başbakan da yani YouTube yasakken giriyordu. Evet. Bu çok kolay bir iş değil. Yani yani, deneyim paylaşımda gitmeden böyle kararlar vermemek lazım. Şimdi duyarsa üzülecek biraz Hillary ama e, inter, in, internet çağının teknolojisine uygun bir yaşı geçmiş galiba. Bunu söylemem iyi olmadı değil mi? Ayıp oldu şimdi. Yani onu Bill bilmem. Clinton hiç e-mail kullanmamıştı biliyor musun hayatında? Ne zamana kadar? Bill yani, Clinton görevi boyunca. Öyle mi? Evet. Ha. Yani bu bir bilgi. Ben de Wikileaks'ten almadım üstelik. Normal gazetelerde okumuştum. Yani, yani hiç hayatında internet kullanmamış. Dolayısıyla eşi de kullanmamıştı. Yani yeni şimdilerde öğrenmiş olabilir ama... ...bunun yasaklamakla olmayacağını birisinin anlatması lazım. Kesinlikle. Ben Wik daha çok olup olmamasından öte bunun ne işe yarayacağını anlamadım. Çünkü zaten yasakladığı insanlar bu belgeleri görme hakkı olanlar. Evet. Yani hakkı olmayan bizdik. ...bize yasaklamıyor, görmeye devam ediyoruz... ...hakkı olanlara ise yasaklıyor falan gibi böyle... ...asıl görmesi gerekenlere yasaktı... ...şimdi asıl görmesi... <gülüyor> ...gerekenlere gereken... serbest... ...gerekenlere serbest... ...devamına yasak... ...enteresan bir şey... ...yani Amerika... E, ...bir zamanlar Türkiye'nin olduğu duruma doğru mu gidiyor diye... ...endişe etmedim değil ama henüz... ...o kadar değil ya... ...yani gazete kapanmadı... Asen... Evet kapatamadılar siteyi fakat Amazon'dan attırmışlar. Evet e, Amerika'daki serverları Wikileaks'in artık işlemiyor. Yani daha doğrusu Amazon'un e, serverları içindeydi. E, onların da serverları Amazon çıkartmış. E, böylece... Ayna diyorlar bunlara. Ya Çünkü tek server yeterince hızlı yayın yapmaya yet yeterli değil. Başka yerlerde başka... Ara istasyonlar kurmak da gerekiyor böylece zaten bilgi de bir yerden geliyor olmuyor falan filan. Ama bir yasaklar dalgası içinde olduğuna şüphe yok Amerikanın yani. Amerika zaten rezil rüşva ve kepazı olmuş vaziyette. Fox News'un haberine göre Amerika'nın bağımsız senatörüdü değil mi bir zamanlar Demokrattı sonra başka yerlere kaydı Joe Lieberman. Evet İsrail'in yakın dostu. Dış politikalarının savuncusu Joe Lieberman demiş ki Fox News'un haberine göre Amazon'a kaldırın o aynaları oradan demiş. Amazon da kaldırmış Amazon sistemi. Bu sabah Amazon e, Lieberman diyor ki senatör Joe Lieberman Amazon'dan benim elemanlarıma bilgi geldi. Artık Wikileaks, Wikileaks web sitesini host olarak kullandırtmıyor demiş. Yani Wikileaks'te de demiş ki biz <gülüyor> Twitter'de şöyle bir şey Wikileaks Twitter hesabında ülkenin özgür düşünce, ifade özgürlüğü şeyi iyi durumda. Hı hı. Bizim dolarlarımız şimdi Avrupa'da insanların hizmetinde demiş. Yani bizim paralarla vergi verdiğimiz paralarla Avrupa'dakiler bu sefer iş yapacaklar demiş. Eğleniyorlar onlar da tabi aslında. Ya zaten hani WikiLeaks yapısı aslında işte bir yandan da şöyle efsanelerde türemeye başladı. Bir çeşit işte dünyanın sonunu getiren işte anti kapitalist devrimci figür. Böyle bir durum yok aslında. Yani WikiLeaks gayet gayet Sistem içi çözümleri öneren ve kapitalizmin yeterince etik uygulanmadığını ve ayrıca serbest piyasa koşullarının bu olmadığını hani nerede serbest piyasa diye soran bir ekip. Forbes dergisine net olarak söyledi serbest piyasayı Hı -hı. sonuna kadar savunuyorum ama etik olması gerekiyor. Evet. Bir... Bu demin söylediklerinde gayet bundan paralel bağlantılı bir mantığın sonucu. Yani iyi tamam para istemiyorsanız isteyen var zaten Avrupa'dakiler kazanır diyor. Tabii e, bu para işi... Ayrı bir konu çünkü paradan öte başka türlü sıkıntılar da var işte bu dün verdiğimiz kırmızı bültenle artık uluslararası alanda aranmaya başlanması Assange'in Bununla ilgili aslında avukatı dün çok ilginç açıklamalar yaptı Ajans France Presse şey dedi birincisi dedi yani çok ilginç çünkü İsveç'te aslında bu suç bu suç dediği tecavüz suçlamasından bahsediyor iki adet tecavüz suç işlediği iddia ediliyor. Önce ön, ilk seferinde bunu durdurmuştu ilk savcı. Hı -hı. Yani böyle bir suçlamayı önemli evet. görmeyip duyurma, yerine başka bir kadın savcı geldi. Hı -hı. Niye değişti dediler işte nöbet böyledir nöbetçi savcılık bizde böyledir dediler. Biz büyüyoruz i̇şte nöbetçilik için evet. Onun üzerine yeni gelen nöbetçi savcı hanım da aniden soyadı da nü galiba öyle bir şey. Böyle bir karar verdi. Böyle ve bir karar verdi. Avukatı ne diyor? İşte avukatı diyor ki birincisi e, yani yeterince kanıt yok bu suçlama için. Onu geçiyorum e, İsveç tarihinde de bir ilk yaşanıyor diyor. Çünkü bu suçlamayla ilgili kırmızı bülten çıkartılabilmesi normal bir durum değil diyor. Çünkü İsveç yasalarına göre böyle bir suçlama eğer tecavüze suçluyorsunuz adamı e, kırmızı bültenle arayamıyorsunuz. Bu bir ilk diyor öncelikle. Bir ikinci ilk daha var diyor. Eee. Müvekkilimin ayrıca yakalanır yakalanmaz e, tamamıyla e, inkomunikado <gülüyor> tutulması evet. yani e, tecrüt edilmesi. İhtilattan men onun Türkçesi Osman ihtilattan mendir onun adı. Kimseyle temas etmeyecek. Evet. Yani. yani hiçbir ziyaretçisi olmayacak avukatlarıyla görüşmeyecek kimse gelip onu görmeyecek yakalandıktan sonra diyor. Ve diyor ki ardından da ya bu da pek e, tecavü suçlamasıyla ilgili bildiğimiz bir durum Değil böyle bir talebi de var savcının acaba bunlar bu Wikileaks ile ilgili mi diye düşünüyoruz diyor. Bir dahası var bir üçüncü şey daha söylüyor avukat son derece ilginç yani İsveç Sosyal Demokrat Hukuk Devleti'nin de gittikçe yüceldiğini görüyoruz. Bir zamanlar İsveç hakkında güzel yazılar yazmıştım. Şimdi e sonuçta İsveç'te yiyorum. bir ada değil yani. Bu parmaklar mı yazdı. Bence hiç şey değil gibi geliyor bana hani. Sonuçta dünya sisteminin içinde daha mı kırbaçlamayın fazla? Bence yok. Yani dahil olmuş olur, bir atlat. ülke hani böyle bir durumda ne yapsın onlarda? Yani şey demiş Esenc'in avukatı Gönüllü olarak işbirliğinde bulunmayı teklif etmiş zaten. Tamam yapmadım böyle bir şey diyor. Zaten tamamen consenting adults denilen yani reşit insanlar arasında rıza ile girilmiş ilişkilerden bahsediliyor. Bunlar şimdi birden tecavüze dönüştü. Peki ama demiş madem böyle bir iddia var demiş Julian Assange. O zaman gönüllü olarak işbirliği yapayım demiş ama buna rağmen tutuklama emri çıkarmış. Bu da bir ilkmiş İsveç. Öyle mi? Evet. Üç ilk bir arada yani. Evet. Üç ilk bir arada. Kırmızı ara. bülten çıkması, yakalanması durumunda asla kimseye görüştürülmeyecek şekilde tecrit edilmesi talepleri savcının. İhtilattan ben evet. E, Üst üstük işbirliği içindeki biriyle ilgili tutuklama emri çıkartılması. Evet. E tamam. Olabiliyor demek ki böyle bir şeylerde. Bu kurucusuna İsveç'te eziyet edildiği bir kanısındaymış. ve zaten dilekçesinde öyle vermiş. İsveç ağır baskı altında maalesef. Wiggins'in Hasan'cın e, annesi de oğlumu rahat bırakın demiş. Evet. Christine Asenge, O da ilginç bir kadın anladığım kadarıyla. Queensland eyaletinde yaşıyormuş ve medyadan kaçmak için Melbourne'a taşındı demişler. Yok böyle bir şey. Benle de Julian'la da ilgili bütün yazılan pek çok şey gibi bu da doğru değil demiş. Bir kukla tiyatrosu yöneticisiymiş. Evet. Kadın da Christina Senge. Bütün bu e, bilim kurgusal yapıyı desteklemek üzere böyle bir anne figürü çıkarttıklarını düşünüyorum. ya yani Ben bir yandan e, böyle bir... Kaçıyor diye işte. Ama kadın... Kukla tiyatrosu sahibi ne demek diye ben bir düşündüm. Bu da bütün hani e, işte bir er elinde şeylerle çıkar. Böyle bütün hikayede bir ne bileyim film havası var ya. Yani bu uyduruk olduğu anlamda söylediğim bir şey değil. Büyük ihtimalle zaten hayat taklit etmeye başladı gerçek olmayan onunla ilgili ama e, annesinin de kukla tiyatrosu olması ilginç geldi sadece bana. Yani bütün atmosferi besliyor o anlamda söylediğim gibi. E, bir şey. de şeyler de yaratılıyor. Wikileaks Serverlerinin sunucularının nerede bulunduğu yerin dibinden bildiriyor filan gibi de bunu da hı hı. yiyenler var mesela Habertürk gazetesi gibi filan. <gülüyor> Sadece Habertürk olsa iyi canım. Evet yani sonuç olarak yalnız çok uh, enteresan bir duruma geldik. Yani pek çok şey açığa çıktı. Daha, daha şimdiden yüz, birkaç yüz belge bile yok ortada ama bir kere e, Amerika'nın yeryüzünün en büyük halk ve demokrasi düşmanı bir yönetime sahip olduğu bil, belki biliniyordu ama açığa çıktı. Yani dünyanın en güçlü ve askeri ve ekonomik devleti Amerika bir avuç cesur insanın kurup işlettiği küçük bir internet sitesinin. ...kamusal gazetecilik yapması karşısında... ...dünya aleme rezil rüsva oldu hakikaten. Yani yayınlanan diplomatik kriptolar... ...imparatorun çıplak olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyamazdı. En az kadim Roma imparatorları... ...ve onların hempaları kadar halk düşmanı oldukları açıkça görülüyor... ...halktan ve demokrasiden ölesiye korktukları görülüyor... Onlardan her ikisinden de hem halk sıradan insanlardan ve demokrasiden derinlemesine nefret ettiklerini de bayağı gözler önüne seriyor. Yani Chomsky'nin de dün Demokrasi Now'da söylediği gibi. Devletteki gizliliğin asıl amacı gizli işler çeviren devleti halkın gazabından korumak için bu gizliliği. Hı hı. Başka hiçbir anlamı olmadı. Apaçık ortada. Wikileaks'ın sızdırdığı belgelerin asıl ilginç yanı da dünyada diplomasi hizmetlerinin nasıl çalıştığını da tabak gibi ortaya koydu. Hı hı. Böyle burunlarından kıl aldırmayan kravatlı takım elbiseli diplomatlar filan. Böyle ne Amerika, Ortadoğu'da mesela adaletle falan zerrece ilgisi olmadığını da sızan belgeler arasında apaçık görmüş olduk diye yazıyor. Dünyanın en kıdemli Ortadoğu muhabiri benim bildiğim Robert Fisk mesela bunu yazdı yani. O da mı yemiş? Neyse, oraya Hı? da geliriz. Neyi? Bir sürü yiyen var bunun böyle olduğunu. Halbuki durumun böyle olmadığı da tabak gibi ortada. Ama işte güneşi balçıkla sıvamaya çalışanlar arasında Fisk'i de görmek üzücü. Ama şey diyor... Niye? ha Bu Abi, komplo diyor Tabii ki. Hmm. Mevzu gayet net tabak gibi. Her zamanki aydınlığıyla duruyor tepede. <gülüyor> ya Türkiye'de medya Wikileaks sızmalarını böyle bir demokrasi, şeffaflık, açık toplum, adalet ve barış mücadelesine bir hizmet meselesi olarak pek görmüyor galiba ha. Ne? Ne? <gülüyor> Biraz uzandı yani gazeteler ve televizyonlar pek az istisnayla olayı Türkiye'nin ve iktidarın baş aktörlerinden olduğu bir casusluk hikayesi. Ya bir iktidar mücadelesi ben olarak. Ben buna bile fittim çünkü dün e, toptan buçuk sonrası belki konuşuruz bunları ama toptan şirazesinden çıktı iş yani. Artık ağzı olan konuşuyor durumunun devlet ayağına geçtiği gün dün oldu. E, bu arada Wikileaks'in sözcüsü e, konumundaki şu anda Christine Rafson. İzlandalı da evet. olsa gerek. Evet. Evet. Ee, o da aslında açıklama yaptı. Bütün de Reuters'a ve dedi ki... ...yani dünya sisteminle zarar veriyorsunuz... ...ilişkilere zarar vermiyor musunuz falan gibi soru üzerine... ...eğer küresel istikrar, aldatma ve yalanlara dayalıysa... E, onu da biraz sarsmakta fayda var dedi... Ee, tüm yazışmaları mümkün olduğunca halka açık olması gerektiğini düşünüyoruz Çünkü sağlıklı bir demokrasi dediğimiz şey bundan geçiyor Böyle o, o saklı bu gizli böyle olmaz Sırların olmadığı bir dünya daha iyi bir dünyadır dedi Ve e, yani ne yapıyorsak kamu yararına yapıyoruz Yaptığımızın tamamen yasal olduğunu düşünüyoruz İhlal ettiğimiz herhangi bir kanun maddesi olduğuna ilişkinde zaten bilgi gelmedi bize diyor Dolayısıyla kanunları ihlal ettiğimizde düşünmüyoruz Demiş Wikileaks adına Bir de bir tek şey söyleniyordu işte Irak'ta, Afganistan'da, Amerika'nın postallarıyla çiğnediği ve NATO'nun ülkelerde hayatların kaybolmasına yol açar diyorlardı. Hı hı. Tam ne diyor mesela Amy Goodman'da bir, bugün bir yazı yazmış. Wikileaks ve Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri tırnak içinde diplomasisinin sonu başlıklı yazısında tam tersine birçok hayatta kurtarılabilir aslında. Çünkü gittikçe teşhir oldukça Amerikan diplomasisinin bu korkunçlukları hı hı. E, ve yani Izisto'nun e, öncü gazeteci Izisto'nun lafını tekrarlamış o da hükümetler daima yalan söyler. E, o zaman bu kadar büyük kolaylıkla yalan söylediği görülünce çok daha kolay olur ...hayat kurtarılabilecek diye... ...şeyi... ...çok... ...önemli bir nokta... ...ortaya koyuyor. Şunu da hatırlatmış... Yani ...MIT profesörü... ...Noam Chomsky... ...40 yıl önce Pentagon Papers... ...denilen şeylerin... ...açığa çıkmasına, belgelerinden... ...Elsberg'ün yardımcı olmasına... MIT ...MIT'de profesörken... ...ve... Diyor ki Chomsky bu ıı, gerçekten demo, siyasi liderlik dedikli, dediğimiz insanların demokrasiden gerçekten nefret ettiğini ortaya koyuyordu diyor. Nasıl yardım ettiğini filan da anlatıyor. Zinn'le beraber hı hı. sadece indekslemişler daha kolay anlaşılsın filan diye asıl işi tabi Daniel esberg yapıyor. Fotokopi var o zaman böyle internet filan yok çok zor işi yani. Valla bu boyutta e, bir iş yaptığınız zaman gerçekten dikkat çekici olabildiğine dair herhalde artık bir şeyleri kabul etmek gerekiyor. Ama yani şimdi birazdan tabii gene ikilikse biraz daha devam ederiz. Ama yani ortada e, konuşulan şey örneğin Forbes dergisi muhabiri Andy Greenberg'in de, deyimiyle önümüzde yeni bir çağ açıldı. Hı hı. İstem dışı şeffaflık çağı diyor yani. Sen istemez istesen de istemesen de birileri şeffaflığa zorluyor seni. Umarım öyle olur. Yani ben mesela bunları söylemek için belki biraz erken mi diye de düşünüyorum. Çünkü e, İnşallah değildir. Tabii. Yani evet. gönlüm oradan yana ama e, yani sistemi de Green bu kadar savunmak doğru mudur değil. bilmiyorum. Çünkü Hatır onlar da sağlam. kendilerini bunun üzerinden bir daha yenileyecekler doğal olarak. Şimdi yani bir kuşak önce diyor Greenberg tahayyül bile edilemeyecek bir teknolojiyi kullanarak kainatın efendilerinin kirli sırlarını onu ben söylüyorum Greenberg söylemiyor açığa çıkartmaya ahdetmiş bir örgütün lideri olarak ortaya çıkıyor Julian Assange de Greenberg diyor ki onu da bu yeni çağın peygamberi yalbaçı diye nitelemiş hı hı. Hangi, hangi belgelerle ilgileniyorsunuz diye soruyor Assange'e ve hangi devletleri Bütün devletler, bütün sektörler grubumuzun ilgi alanına giriyor diyor. Diplomatik, tarihi ya da etik önem taşıyan, daha önceden yayınlanmamış ve aktif olarak sansürlenip bastırılan tüm malzemeyi istiyoruz ve yayınlıyoruz. Neyi istediğimiz gayet açık diyor Hasan. Çok net söylemiş. Gizli istihbarata ve savaşa ilişkin materyal ve bir de üçüncüsü büyük finans dalaverelerine ilişkin belgeler. Hı -hı. Neden? Çünkü bu kadar çok sayıda insanı bu kadar kötü etkileyen şeyler esas bunlar da ondan. Bunları hı hı. açıklıyoruz diyor. Ve e, stratejisi de şeymiş. Bireylerin bir şeyler sızdırdıklarını ondan sonra da eskisi gibi hala kurtulduklarını iyi bir hayat sürdür, sürdürdüklerini gösterebilirsek diyor. İyi hayat dediğim lüks sosyetik diye ama ölmedi hapse girmedi filan yani bu sızdırmalardan sonra. O zaman bunun insanlar üstünde müthiş teşvik edici olduğunu görüyoruz diyor Essence. Ve iki kelimeyle özetlemiş yeni stratejiyi. Bence de çok önemli. Cesaret bulaşıcıdır diyor. Tam da beklediği şey bu. Çünkü dünkü açıklamalardan biri de yine Wikileaks'ten gelen. Aslında artık işin ideolojisini tartışmaya başladık içerikten çok. Geçen süre herhalde böyle bir evrimi de getirdi. Ne yapıyorlar sorusu. Samizdatız. Biz ilk Samizdatız diyor. Yani e, aslında Sovyet, evet, Sovyet, dönemi. Sovyet dönemindeki gizli e, devlet denetiminden geçmeyen o yüzden de sansürlenmeyen bu sebeple de e, yakalanırsanız canınızın fena haline yanacağı ama tek özgürlük alanı olan gazeteler. Evet şey yani, Bunlar, onların batıdaki şeyi fanzin ama asıl samizdat tabi. Fanzin yazmakla herhalde aynı şey değildi büyük ihtimalle sonuçları itibariyle diye değildi, tahmin ediyorum. Evet. A, e, tamamıyla. Evde teksirle falan çoğaltılan ve el altından dağıtılan gazeteler, samizdatlar. Yeni çağın samizdatı biziz diyor. Ee, yani çok sayıda akmaya başlamış bütün her yerden. Doğruluğunu ispat ettiğiniz zaman diyor yani. Niyetinizi ve doğruluğunuzu ispat ettiğiniz zaman o zaman size geliyor zaten bütün belgeler diyor. Onları koyuyor. Zaten şimdi bir de şey lafı var. Onu şimdi bir aradan sonra da onu konuşuruz belki. İşte yalnız Amerika'ya yönelik falan diyorlar. İsrail komplosu olduğunu mesela Türkiye'de de maalesef. Cumhurbaşkanı da. Daha kimler kimler? Neler Meclis neler? Cumhurbaşkanı. başkanı, cumhurbaşkanı. Neyse. Buçuktan sonra Onlar konuşuruz. Onlar var. <gülüyor> Halbuki neler çıktı? Rusya üzerinde, İsrail üzerinde, Sri çıkanları... Lanka üzerinde... Ya, boşver dek Bilmiyorum. hiçbir şey çıkmadı Beş para etme saçma sapan belgeler yayınlanıyor Bunun kim tarafından Neden yayınlandığına dair Bu kadar ne rahat önemli? konuşan evet. resmi adamların Nasıl olduğunu anlayamadım diye, niye? Ne, ne önemi var zaten Dün televizyonda bir tartışma programı vardı Gecenin bir körü yine ee, Mehmet Baransu'ya karşısındaki kişi soruyordu Ara sıra yani kullanıldığınızı hissetmiyor musunuz Diye yani bana ne nereden geldiğinden Ben hani belgeyi yayınlarım Benim işim bu Kime yarayacak benim düşünmem gereken kısım değil diye anlatmaya çalıştı gazeteci olarak. Sonra mevzu şeye geldi yani daha doğrusu benim kafamda geldi galiba o kısımdan emin değilim. <gülüyor> yani ne olacak ki kime yaradığı değil aslında ne için yayınlandığı vesaire gibi bir sürü bir sürü ama en nihayetinde toplamda bakarsak herhalde bütün her şeyi bir araya getirip konuşmak zorunda değil insanlar. Kamu görevi olmadıkça da bizde kamu görevleri bolca konuşmuştun. Burada kamusal ve vatandaş gazeteciliği yapılıyor. Kamu ki... görevinden kastım memurdur maaşlısından <gülüyor> diyorum. Evet benim bu şeyden bahsediyorum. Wikileaks ve benzerlerinden. Şimdi büyük şirketler ortaya çıkınca asıl bak neler olacak sen onları gör. Patladı mı patlayacak tabii. Devasa bir şey çıkacak yani ortaya şeyle ilgili Forbes'a verdiği mülakatta diyor ki Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'na ait belgelerin daha işin başı olduğunu söylemiş. Bundan sonra dünyanın en büyük Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketleri var mı bunların arasında? Evet. İlaççılar? Evet. Finansçılar ve bankalarda mı var? Evet. Ya petrolcüler? Evet. Evet, evet, evet, evet. evet. Bakalım şimdi onlar da Soygunculuk hırsızlık ve yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir takım şirketlerin bütün gizli kapaklı kirpas içindeki sırları her müşterinin her rakibin her denetçinin her gazetecinin önüne gelecek bakalım ne olacak o zaman gene Türkiye ile ilgili de muhabbet olacak mı bakalım Bu arada tabi e, hani serbest piyasa hikayesinin ne kadar dandrik olduğuna dair başka gösterge bu Devletlerle büyük ihtimal çıkacak çoğu şey şirketlerle devletler arasındaki sıkı fıkı ilişkileri anlatıyor olacak. Herhalde BP ile şey arasındaki yazışmalar olmayacak bunlar. Hem de neler çıkacak diyor ama daha fazla Bakalım. sıkıştırıyor. Daha fazla konuşmayayım demiş. Peki bir ara verelim. Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyoruz ve bıraktığımız yerden devam ediyoruz herhalde. Wikileaks meselesi. Ee, ne neler çıktı? Şöyle bir çok kısa son günde çıkan şeylere bakalım. Ee, Pakistan'daki savaş artık gizli kalmaktan çıkmış durumda da ne işinden James Cahill yazıyor. Yani olağanüstü, önem taşıyan. Herkes kendine göre artık iyi gazetecilik çıkartmaya, taramaya başladılar tabi yani Pakistan'daki gizli Amerika'nın yürüttüğü insan savaşı araçlarıyla filan beraber ya yani mesela e, hem askeriye ile işbirliği yapması darbe darbe destekleri yapması da söz konusu. Pakistan şeyinin e, işte başkanının devrilmesi için de uğraşanlar var. Ve artık e, tamamen açığa çıkmış vaziyette 2009'da ve 2008'deki kriptoların ortaya çıkmasıyla. Uzun bir yazı var. Geçiyorum ama tamamen bağırsakları dökülmüş durumda. Onun arkasından Rusya'ya geçiyoruz. Rusya'dan tam bir mafya devleti haline dönmüş olduğu açıkça çıkıyor ortaya. Bunu da Guardian kendi gazeteciliğini yapıp taramış. Zaten dün Guardian editörü söylüyordu. Siz bir de yarın Rusya hakkında yazacaklarımızı görün diye hakikaten inanılmaz şeyler var. Bu kadarını yani tahmin edebiliyorduk belki ama bir düşünmek bile kolay değil. Üst düzey Rus diye etkinlikleri tamamen mafya ile bağlantılıymış. Bir sürü cinayet, bilmem ne hepsini işletiyorlar diye konuşuyorlar Amerikalılar kendi aralarında. Ee, mesela mesela İspanyol savcı Jose Grinda Gonzales, Moskova'daki hükümet birimlerinin özellikle de güvenlik birimlerinin yakın bağı içinde olduklarına inanıyormuş. 60'tan fazla kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan bir Rus mafya ö, örgütüne yönelik soruşturmayı yönetmiş çünkü. E, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in mafya ile bağlantısı olup olmadığı bayağı tartışılmış. Amerikalı diplomatlar da bu sorunun yanıtsız olduğu görüşünde bilmiyoruz demişler. Putin'in mafya devletinde diye bugünkü manşeti i Guardian gazetesinin. Yani konu sadece Türkiye ile ilgili değil ve yalnız bir İsrail komplosu ya da Amerikan-İsrail komplosu da değil galiba. Abi ne diyorsun? Ee, yani neden olsun neden olmasın gibi bir şey. Ama ben mevzuyu aslında başka bir yerde çözdüm. Daha doğrusu yine Türkiye'de başka yer dediğim başka yer yok bir de. Yani Çelik'in söyledikleri ben bu işin özünü anladım galiba gerçekten bir bir çeşit aşağılık kompleksi ya da eziklik durumu yine memleketimizin ruh halini belirleyen şey yani mevzunun niye böyle konuşulduğunun bence altında hakikaten bu yatıyor işte AKP genel başkan yardımcısından bahsediyorum Hüseyin Çelik. WikiLeaks ile ilgili e, temel yorumu şu: Türkiye gördüğünüz gibi en fazla gündem oluşturan ülkedir. Bu da politikalarının ne kadar güçlü, ne kadar başarılı olduğunu göstergesidir. Hayır, bunu söylemiş olamaz artık. Bunu, bunu dememiştir abi. Uyduruyor. <gülüyor> Vallahi uyduruyor olmak isterdim ama Ankara haber ajansı böyle geçti haberi bilmiyorum. Netice itibariyle siyasi irade sahipleri politikalar oluştururlar. Hmm. Yani bir siyasi irade sahibi. ...olduğumuz için bu kadar konuşulmaktayız falan filan diye devam eden ee, bir şey yani önem vermiyor. Bunlar sokak dedikodusu önemseyin ama gördüğünüz gibi de yani bizi konuşuyorlar ya sokakta da gibi böyle bir garip ruh hali. E, bu ruh hali doğal olarak da... E Putin de konuşuyorlar. Ya tamam Putin'i de bizi konuşuyorlar. Tam da demeye çalıştığım bu yani bir starlık kumaşı var ya Türkiye'de evet. bence bu bu hikaye yani. Putin bugün şeyde konuşacakmış. 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için. İşte en sevdiğim hadiseler ceryan diyor yavaş yavaş. FIFA icra kurulu hüyelerine hitap edip Rusya'nın ne kadar bunu almaya hak ettiğini anlatacakmış. Bizzat Putin. Hı hı. Fakat gitmiyormuş. iptal etmiş. Geziği. Bu sebeple mi? Evet. Allah Allah. Yani da bu sebepleri bilmiyorum ama. <gülüyor> Son gelişmeler sonrası dün akşam aniden gezisini iptal ettiğini ve ülkesinin FIFA üyeliği nezdinde itibarına sarsmaya yönelik bir karalama kampanyasından. Buna ne diyorsun? Ee, bir karalama kampanyası varmış tamam. Rusya. Tamam karşı bir komplo diyor. Evet. Saçmalamasın bu Türkiye'ye karşı bir komplo. Yanılıyor Lütfen. değil mi? Yani e, bu şekilde tartışmalara girecek olursak... ...rekabet oluşur ki bu... Hayır, hayır, hayır. Bu Azerbaycan'a karşı bir komplo. Onlar hani da öyle mi demişler? Kesinlikle tabii. Ya bu kime karşı bir komplo? İlginç bir durum. Yani e, bütün de aslında... ...kim oldukları belli. Ne yaptıkları belli. Üstüne üstlük ilk yaptıkları sızdırma da bu değil. Ya koca koca Irak, Afganistan savaş... E, Belgeleri yayınlanırken kimse çıkıp Amerikan komplosu, bilmem ne komplosu demezken <gülüyor> e, şimdi e, 3-5 diplomat e, yazısı, 300-500 istihbarat bilmemnesi, 500-600 bilmemnenin üzerine tamam işte bu komplo. Rusya resmen bir mafya devletine dönüştü diyor. Sadece Rusya demiyor. <gülüyor> Üstüne üstlük. Yani mesela Rusya'nın e, Gürcistan'daki ayrılıkçılara silah dağıttığı da yazıldı. Silahlandırmış ayrılıkçı güçleri yani PKK'sını öyle mi? Gürcistan'ın PKK'sı diyebiliriz ona ayrılıkçıları. Osetya'daki, Güney Osetya'daki bu da yazıyor. Luke Harding'in haberinde işte bu da Wikileaks'ten çıkan. Bu, ya tabi bu da doğru mu değil mi? Bilmem bilmiyoruz değil mi? tabii. Peki Sri Lanka başkanının Tamilleri katlettiğini kitle halinde katlettiğine ne diyorsun? Bunu biliyorduk zaten. Evet. Belgeliydi bu. <gülüyor> bunun için <gülüyor> Amerikan diplomatlarının yasına gerek yoktu diyorum. Ama Mahinda e, yalnız ilginç bir şey olmuş. Sri Lanka'nın başkanı Mahinda Rajapaksa Baksa e, şu sırada Britanya'daymış galiba ve tatsız olmuş tabi bunun şimdi <gülüyor> açıklanması çünkü bayağı ciddi bir protestoda binlerce Tamil'de Ölmüştü. Hepsini küçücük bir yere sıkıştırmışlardı bir plajda hatırlanacağı üzere ve hepsini katletti. Bunun belgeleri de yayınlandı. Hatta sandviye tanrıdaydı galiba. Ya hatırlamıyorum da telegraf mıydı yoksa. Çok iyi bir gazetecilik yapılmıştı. Yani baya ciddi ne soruşturma yapılıyor ne bir şey. Zaten büyük ölçüde kendileri sorumlu diye diplomatik muhaberat geçmiş. Tabii e, Stephen Kinzer da diyor ki satır aralarında oku, okunursa diyor Guardian gazetesinde yazdığı bizim de e, blues programcımız blues babamız New York Times'ın İstanbul büro şefi e, eski e, Stephen Kinzer şeyi yazmış. Yani bütün bu şeylerin arasında bir tane çok net e, mesaj çıkıyor diyor kriptoların arası satırların arasında genellikle gömülü duruyorken Amerika Birleşik Devletleri biraz daha müttefiklerini iyi seçse iyi olur diyor yani Kral Abdullah Suudi Arabistan Kralı Abdullah yılanın başını ezin diyor. Zehirli yılanı İran'dan bahsediyor tabi durmak için ama aynı zamanda başka bir kriptoda da şundan bahsediliyor New York Times'ın yazdığı kriptolardan birinde açığa çıkarttı yani Wikileaks'ten aldığı daha doğrusu Suudiler e, El-Kaide'nin başlıca destekçisi o diyor şimdi Suudiler müttefik mi El-Kaide'nin besleyicisi sponsor mu buna bir karar versinler iyi olur diyor yani çok derinlerin içinden bir ses Amerika'ya bağırıyor diyor daha dikkatli bak müttefiklerine çok tehlikeli düşmanların olabilir artık diyor. Böyle. Bir de çok ilginç bir şey daha var. Bir başka komplo daha söyleyeyim mi sana? Buyurun. Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni başkanı Yukiya Amano İran gibi önemli meselelerde Amerika'nın yanında olduğunu söylemiş. Atom Enerjisi Kurumu gibi teknik bir kuruluş. Çok son derece önemli. Adam tutmuş İran yakın dönemde Amano'yu taraflı olmakla suçluyordu. Meğerse İran haklıymış. Biliyor musun? Amano çünkü ben Amerikan taraftarıyım. Burada bu maçta Amerika'yı tutuyorum demiş. Tamam. En Ataman azından açıkça konuşmuş yani. Açıkça da... konuşmamış. O ne desin canım? Ama gizli ha, görüşmelerde söylemiş, e, söylemiş e, tamam. bunu. Belki de, söyle ha? Belki de söylememiştir. Belki de söylememiştir. Evet. Peki Erdoğan'a dönelim. Erdoğan yazan da manşet yapan da alçaktır demiş. Abartıyor tabii ama bunun standart hali diyebilir miyiz? Yani genel olarak böyle bir e, garip üslubu var. E, aslında özetle söylediği şey gerçekten işin özeti e, bütün tehdit ve VVV'lerin ve, ve, yanında işte İsviçre'de benim banka hesabım falan yok diyor. E, bu Liks'te çıkan sekiz hesabı var. Şeyle ilgili varsa da Çıkartın ortaya istifa edeyim Böyle suçlama mı olur Falan filan gibi bir şey Haksız da sayılmaz çünkü En son gelinen noktada ispat et olmadığını Gibi ispatı zor bir duruma gelmişti Halbuki ispat etme yükümlü tabii ki başbakanın söylediği işte. gibi evet. Bütün hukuk Sistemlerinde böyledir yani Beyine külfeti denir buna Eski deyimleri karıştırıyorum artık İspat hükümlülüğü Kanıtlamak yükümlülüğü tamamen iddiayı ortaya atana ait. Yani söyledikleri aslında işte manşet atan siyaset malzemesi yapan alçaktır falan filan. Hani e, tam sıkıntı şu e, biz de aslında bunu buradan nasıl bağladın ki e, diye sormuştuk çıkan o garip manşetlerle ilgili falan filan. Ama e, en nihayetinde dil bu olduktan sonra hakikaten e, ne anlatabilir ve ne demek istiyor acaba diye de insan düşünüyor. Böyle bir durum işte vardı yoktu Kılıçdaroğlu öyle olmaz dedi falan filan orada bir şey yok top oynanıyor geçelim bir diğer konuşan meclis başkanı Mehmet Ali Şahin yani meclis başkanı olur kendisi Türkiye'de bir adet meclis vardır TBMM'den bahsediyoruz o da dedi ki onunla ilgili bir sürü değerlendirme yapılıyor Wikileaks ilgili ben de sizler gibi takip ediyorum ancak sadece kişisel görüşlerimi hitap edebilirim dedi. Ee, öyle dedi. <gülüyor> Sadece iki cümle bu konuda kullanmak isterim. Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinden yayınlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. Helal olsun. İlk tespitine katılıyoruz değil mi? Evet. Yani politik bir amaç var adamlar da söylüyor zaten. İkincisi de şudur. ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayınlandığı kanaatinde değilim. Hadi bakalım buyurun buradan yakın burada başlıyor. Ee, yani bu işin arkasında İsrail... Yok onu Mehmet Ali Şahin söylemiyor. Mehmet Ali Şahin diyor ki Amerikan onayı olmadan site yayınlanır canım diyor. Ee, yani gerçekten bu işlerin nasıl döndüğüne dair bir miktar daha bakmakta fayda olabilir. Çünkü doğal olarak aslında insan her şeyi kendi yaşadığı gibi her şeyi kendi gibi falan bilme eğiliminde olan bir canlı olduğundan. Hani biraz daha bakıyorsun başka başka oluyor hakikaten nedenini anlayamadığım bir şekilde. Diğeri ise. E, Cumhurbaşkanı Gül evet. O daha da vahim Cumhurbaşkanı olması üzerinden ve üst... Takılıyor o da O da diyor ki e, fa... Yine uyanıkça bir e, Hepimiz biliyorsunuz birer 007 008 009 e, Yok o... 001 ya, O Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı işte protokolü geçtim Biz yediden başlıyoruz Aha, halk olarak tamam. İlk 6 protokol e, 001 diyor ki <gülüyor> Ee, yani nelerin yayınlandığına değil nelerin yayınlanmadığına bakmak gerekir diyor. Ve pınk, bir ampul kafada yanıveriyor. Ama herkes. ona bakamayız daha yayınlanmadılar. Nelerin yayınlanmadığına vay diye orada işte ya Bilgeli'ye gelmen lazım abi. Önemli olan burada bu. Ee, hiç İsrail'le ilgili bir şey yayınlandı mı diyor. Ve aha evet diye birdenbire bir ampul daha yanıyor kafamızda. İşte olayı sözdü. E, fakat yayınlandı. <gülüyor> yayınlandı maalesef. Epey şey. Ama tabii ki bu Türkiye'ye karşı bir komplo olduğu için e, hemen proaktif komplo uygulayıcıları Gül'ün bu açıklaması üzerine hızla bir İsrail belgesi de yayınlamış olabilirler. Bence düşünülmesi gereken, üstünde durulması gereken burada budur. Bu kadar hızlı hareket ediyor olamazlar çünkü bunları çok aylar önceden verdiler gazetelerin. Olur mu canım? Amerika var bu işin arkasında, İsrail var sonuç olarak tıkır tıkır işler bu. Eee... Şu merak edenler için de ile ilgili çıkan belge İsrail organize suç için vaat edilmiş topraklar adlı belge ki e, bu belge ismi bile zaten bayağı bir... <gülüyor> Yeterli olabilir. E, i̇şte 15 Mayıs 2009'da yollanmış yine bir gizli bilgi notu. E, gittikçe artan e, uyuşturucu ve fuhuş mafyalarından bahsediliyor. Mafyalar arası çatışmalardan, devletin mafyalarla ilişkilerinden üstüne üstlük bu mafyaların e, ABD'de işlediği ağır suçlardan birçok büyük suçun içinde bunlar da yer alıyor diyorlar. Peki sence Cumhurbaşkanı yanılıyor olabilir mi? Cumhurbaşkanın yanılıyor olmak gibi lüks olduğunu zannetmiyorum böyle bir konuda ama bundan da öte e, beni daha da rahatsız eden şey aslında Eyüpcan'ın bugünkü yazısı oldu. Böyle iddialar ortaya çıkınca radikal nereden biliyorlar? Belki de çünkü bir şey biliyorlar diye araştırmaya başlamış ve bakmış ki Türkiye'nin bu konuda bir çalışması yok. Yani ağza olan konuşuyor. Biz baya baya Mehmet Ali Şahin'le, Abdullah Gül'ün e, işte yolda karşılaşsak söyleyeceği şeyleri duyuyoruz yani özetle. Tabii onların hani duygu durum, politik durum dünyasının yansımaları niye bize geliyor arasını bilmek mümkün değil. Çünkü hani Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkınca insan işte bir şey var diye düşünüyor. Şimdi yok sen bir şey. e, Hamza Halk'tan dün yazdığı yazıda bugün internet sitesinde de koyduk. Hı hı. Artık bu kırılacak bu büyük birade her şey başı Amerika ve İsrail Yahudi komplosu filan şeylerini kıracak bu diye söylerken yazarken Hamza Aklan'ın biraz naif mi sayılıyor muyum acaba diye sormuştu. Sen onu doğruluyorsun galiba öyle çıkmayacak ha? İnşallah yani e, meclis başkanının. Cumhurbaşkanı falan çıkıp bu kadar rahat e, atıp tutabildiği Amerika'dır, yok yok İsrail, İsrail falan diye bir memleket durumundan bahsediyoruz. Ve daha da garibi hakikaten e, bu çok yaygın bir durum. Yani hani Cumhurbaşkanı çok ideolojik, meclis başkanı bu ara morali bozuk falan filan değil. Yani bu genel kanı zaten hepimiz bunun farkındayız, biliyoruz. Evet, Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı de. Bu işten hoşnut olan hangi ülke buna bakmak lazım? Hangi ülkeymiş? İsrail. Son derece hoşnut. Öyle miymiş? Demiş. Evet. <gülüyor> hoşnut. Oldu. Neyse. ne binaya söylüyor bunu? İsrail, ha, bizim haklığımız e, ortaya çıktı falan e, filan. Bakın işte biz İran'ı tehlike demiştik diye bence saçma sapan şeyler söyledi Netanyahu. Neyse. Artık ağzı olan konuşuyor hakikaten fazla da üzerinde durulamaz. Evet. Yani... Çiçek de güzel söylemiş başbakan yardımcısı ben senin için küçük bir buket çiçek buketi derledim onun Çiçeğin son çiçeklerinden asla küçük biri, olmaz çiçek bir deli taş atar kırk akıllı çıkaramaz her yerde de kırk akıllı bulunamaz demiş ya sıkıntı zaten e, neyse hadi söylemeyeyim yani birden fazla olabilir diye bir ihtimalin doğuyor olması Bu durumda kaç, ama, ama kaç, çok bilgece başka bir şey verdi. Şimdi daha işin başlangıcındayız. Ha tabii. Bu bilgiler Peki, nasıl sızdı? Niye sızdı? Ne elde edilmek isteniyor? Neden şimdi? Bunun arkasında kim var? Neden kim şimdi? Var? Onu söylememiş ya. Ya. ya. Yüzüyor beni de bu. Bu henüz daha yeterli perspektif olgunluğuna varmadığını gösterir bence Sayın Çiçek'in. Bütün bu güzel soruların ardından neden şimdi diye sorsaydı çemberi tamamlamış olurdu ki bu önemli. Bu arada bir ölüm haberi verelim. Samuel T. Cohen ölmüş. Kendisi nötron bombasının, mucidi Vietnam'ı da kaybetmesinin Amerika'nın sebebi olarak kullanmadığınız bombaları diye kampanyalar yürüten 70'lerde bir adam E, 90'larda teröristlerle ilgili kampanyalar yürüten bir vatanperver e, neyse yani nötron bombasının gelişimiyle ilgili en azından bir adet eksilme var bilginiz olsun e, evet belki bir de e, şu Türkler disk. davasını evet. muhakkak söylememiz lazım e, Disk davasında çok önemli bir gelişme oldu Wikileaks dışındaki Türkiye'deki en önemli haber buydu herhalde Evet. Ee, yani hiç çıkıp da neden kimsenin bu iş niye böyle oluyor, bunun arkasında kim var falan gibi o çeliğin harika sorularını mesela bu davayla ilgili sormadığını bilmek mümkün değil. Hani ağzı olan burada genellikle susuyor ee, ve büyük bir cevvaliyetle hani Amerika'dır, İsrail'dir, şöyledir, böyledir diye atıp tutan adamlar burada efendim hukukun kararıdır falan gibi bıt bıt gidiyorlar. Olay nedir? 22 Temmuz 1980'de işlenmiş yani... Yok 2 ay kala şeye darbe. 12 darbe 2 ay bile yok. Eee Disk Başkanı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu e, başkanı Kemal Türkler öldürülmüştü. Dava devam ettiş etmiş etmiş. Sonra 30 yıl tam 30 yıl hatta 30 yılda da geçmiş. Bugün düşmüş zamanaşımından. Sanıkların 19 yıl sonra yakalanması, 16 yıl boyunca dava açılamaması böyle bir şey kızı da ağır konuşmuş. Ya yani ağır konuşmak da yerden göğe göre kadar haklı çünkü zaman aşımı nasıl denilebilir böyle bir şeyle ilgili bunu anlayabilmek bile mümkün değil ve buna adalet diyeceğiz değil mi? Ya yani adı adalet tecelli etti olacak. Teknik olarak öyle herhalde. 30 yıl önce babamın 3 kişi tarafından öldürüldüğünü gördüm. Bunlardan biri bugünkü sanık Ünal Osman Ağa Babamın Babam gözlerimin önünde öldürüldü. O ana birebir tanıklık ettim diyor. Kendi sesine de kulak verebiliriz. Arkadaşlar ben Lilgün Türkler Soydan, Kemal Türklerin kızıyım. Öncelikle bir kez daha şunu yinelemek istiyorum. Yunan Osman Aoğlu benim babamı öldüren katillerden biridir. Ben bunu gözlerimle gördüm. İkincisi devlet önce babamı öldürttü. Ondan sonra öldürttüğü katili senelerce korudu. Ondan sonra gözümüzün içine baka baka davaları görmedi. Normal seyrinde görülmesine izin vermedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu onun Kemal Türklerin katili olduğunu Yunan Osman A.oğlu'nun onayladığı karar verdiği halde Şu anda zaman aşımı nedeniyle bu karar, bu davanın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip e, devletimi şikayet etmekten düne kadar büyük üzüntü duyarım diyordum ama bundan sonrası için üzüntü duymayacağım. Hala babamın mezarından bile babamdan korkuyorsunuz. Babamdan korkmaya devam edin. Bugün... Ülkemden nefret ettim. Burada doğduğum için üzülüyorum demiş aynı zamanda. İşte böyle. Bir de Haydarpaşa'daki yangın galiba kaçak çıkıyor. Kaçak çıkıyor. Hatta bir bakarsın mahkemeden aslında yangının kaçak olduğu için hiç olmamış olması gerektiğine. ve O yüzden de e, yoktur hükmünde olduğuna karar verilebilir mi? Evet, yani bugünün iki ilginç haberinden birini oluşturuyor. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yüce Dışişleri Bakanlığı'nın memurlarına WikiLeaks seyretmeyi, okumayı. okumayı yasaklaması. İkincisi de Haydarpaşa'daki 102 yıllık binanın, 102 miydi? Öyle bir şey. 102 galiba, evet. evet, evet 102 binanın... Yan, binada çıkan yangının yasadışı olduğunu ilan etmeleri. Mimarlar odası, mimarlar odası aslında suç duyurusunda orada yapılan tadilat çalışmasının e, tamirat mı tadilat mı artık ne yapıldıysa çalışmasının e, yasadışı olduğunu söylüyor. O zaman yangın da yasa dışı. Bu durumda işte yok hükmünde olduğuna karar verilecek ve sabahına binanın keen lem yeküm. Bugün eski terimleri kullanma günü. Neden öyle bilmiyorum. Neden şimdi hiç, hiç bilmiyorum. Vardır bunların bir anlamı ama bunları işte ne bileyim. Abdullah Gül'e sormak gerekir. Ona sormak, buna sormak gerekir. Eminim bununla ilgili de vardır bir. İstasyon Şeye sorarız. Ne bileyim ben. Bugün Sayın Madra, <gülüyor> Kenlem yekun dedi. Neden dedi? <gülüyor> Neden hem de tam... Dokuzun Bu lafı kim anladı? Ona bakmak lazım. geçerken söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek o da. Kim anladıysa onun için söylemiştir falan filan. Bu hikaye güzel ya. Yani bütün dünyayı bir kere de anlayabiliyorsun. Çok kolaylaştırıyor aslında. Ben biraz şey benzetiyorum artık. Böyle hani... Kadir'i mutlak bir durum var ortada. Bu da her şeyi ve her şeyi mükemmel hale getiriyor evet, aslında. Kötü da, olsa da. şey yok tabii Bu da iyi abi. Evet yani, tabi çok rahatlatıcı. Yani sırt ağrısı yok demek bu gayet gayet otur oturduğun yerde zaten olacaklar olacaklar gibi bir şey. Evet pek bugünlük şimdilik çok hoş bir haber daha vardı ama zaten yarın da konuşabiliriz. Sakatlar Uluslararası Engelliler Günü yarın Şafak Pave ile konuşacağız ya da Peybi e, kendisi e, Birleşmiş Milletler'in bu konudaki çalışan örgütünün e, sorumlusu e, sekreteri e, Türkiye'deki rakamları filan duyduğu zaman insanı dudağı uçukluyor fakat e, bir de hoş bir e, belge geçti elimize onu belki Şafak Hanım'a da sormak iyi olur ama ben kapatmak için sayfayı Saati sayfayı demişim. Bağcılar Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü atış poligonunda talim yaptırdığını biliyor muydun? <gülüyor> Dünya Engelliler Günü'nde körlere atış yaptıracakmış. Hatta not var. Programa katılan basın mensuplarına da atış yaptırılacak. Sen gidiyorsun değil mi? Bu durumda gidiyorum. Gidiyorsun. Kaç atacağız? Yazıyor mu? Güneşli Polis Merkezi Amirliği Evren Mahallesi Fezli Çakmak Caddesi'nde. Gerçekten çocuk kalmış bir milleti hikayesi sürekli <gülüyor> sürekli vuku bulmak <gülüyor> zorunda mı? Oh. Neyse böyle kapattık. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notuları. Günaydın Hasan. Günaydın. Hemen. Günaydın. Günaydın abi. Evet bu Wikileaks yüzünden pek ya da belki de sayesinde başka şey konuşulamaz hale geldi. Vallahi bu kaldıracağız bu iktisat programlarını hiç iktisatta ilgilenmek mümkün değil yani. Bu kadar heyecanlı bir olayı iktisatta yaratsaydık zaten konuşacak konu kalmaz, dünya ekonomisi yok olurdu. <gülüyor> belki de <gülüyor> ilginç olurdu doğrusu. Ya Peki bu Avrupa'daki şeylerden biraz bahsedelim her şeye evet. rağmen. Çok önemli tabii. Evet. E, kemer sıkma politikaları ve bunun karşısında da çok ciddi e, protesto eylemleri hem öğrencilerde hem de bayağı sıradan bütün insanların da sokağa çıktığı görülüyor. Yani şimdi e, e, hakikaten e, e, hiç de kolay olmayan e, bir e, noktada Avrupa'da aslında Amerika'da ve bizde. Yalnız bu tür işte e, heyecan dolu olaylar olunca bunlara bakmıyoruz. Çünkü şu anda bir facia yaratmıyor. Ama bu tür rahatsızlıklar e, kötüdür. Yani e, bünyeyi ...devamlı kemirir ve uzun süre hasta edebilir. Ee, tedavi olmaz demiyorum... ...fakat tedavisi çok pahalıya patlayabilir. Yani yani onun için... E, ...dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Avrupa'da olup bitenlerle... ...bizim aramızdaki galiba temel fark... E, ...orada... E, ...işin tatsızlığı anlaşılmakta... ...ve bazı önlemler alınıyor... ...onun için de toplumda tepki geliyor. Şimdi bu toplum niye tepki gösteriyor... E, ...ya gelelim... Çok bencilce bir nedenle tepki göstermiş olabilir. Yani durup dururken bana yük yüklüyorlar, kızdım. E diyebilirsiniz ki bu bir anlamda da toplumsal sorumsuzluktur. Yani bir bela varsa elbette elinden tutulur. Ama da bir başka sorun var. Ve onu belgeli olarak şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarabiliriz. Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası, E, bu Amerika'nın krize girmesi sonrasında e, verilen desteklerin kime gittiğini açıkladı. Yahut açıklamak zorunda kaldı. Evet. Ve yani büyük paralar verildi biliyorsunuz. 700 milyar dolar falan gibi e, ki ekonomi canlansın diye. Bunu unutmayalım. Ama e, açıklanan rakamlara göre bu paralardan önemli bir kısmını Avrupa Bankaları almış. Yani bak Amerikan bankaları da değil. Tabii Amerikan bankaları var ama mesela Barclays Bank çok önemli bir kısımda destek almış. Bunun bir nedeni var, gerekçesi var vesaire Ama şimdi birdenbire şöyle bir olaya reaksiyon göstermez misiniz? Allah korusun Türkiye'de bir kriz oluyor. Senin vergini iki katına çıkarıyorlar. Parayı da benim e, bana veriyorlar. Ve ben de e, bir bankacıyım. Ve başka bir ülkenin bankacısıyım. E, ne kadar mantıklı bir açıklaması olursa olsun bu insanlarda bir rahatsızlık duyuyor. Bir kere e, sonuçta yap, e, verilen destek topluma toplumun görece az gerilik olanlarına yansımamış gibi görünüyor. Hiç olmazsa bu vadede öyle gözüküyor. E, buna bir kere insanlar içerler. İkincisi E ne kadar işte küreselleşiyoruz, şudur budur desek de sonuçta ya niye bu başkası başka ülkeye gidiyor sorusu da insanların kafasında e, doğar. Şimdi buradan bir sıkıntı var. Yani o yüzden de insanlar iki soruyu bir arada soruyorlar. Bir bu krizin oluşmasına giden süreçte bundan büyük ölçüde yararlanan biz değiliz. Başkaları yararlandı. Yani mesela bankalar yararlandı bizim Bu, sırtımızdan bizim da bizim sırtımızdan yerlendi. Evet. Bu tam doğru olmayabilir. Ne bileyim o sayede ekonomiler daha hızlı büyüdü, istihdam tam çok oldu olabilir. Fakat e, yani görece bakılırsa doğruluk payı da yüksek. Bir kere ona kızıyor. İkincisi de fatura dönüp dolaşıp e, sadece bize geliyor. Şimdi mesela İngiltere ile pardon İngiltere diyorum Fransa ile Almanya'nın e, üzerinde anlaşmaya çalıştıkları e, çerçevede deniyor ki, yani özel sektör batırdığı zaman bunu devlet ödesinden çıkaralım. Batıranlar da bu işin ya bu e, batma sürecinde yer alanlar, illaki kabahatleri olur anlamına değil, e, onlar da bu sürecin maliyetine katlansınlar Çünkü mekanizma aşağı yukarı böyle çalışıyordu. E, bir kriz çıkınca devlet müdahale ediyor. Krizi temizlemenin yükü devlete devlet yoluyla da vergi ödeyenlere gidiyordu. Yok diyor, biraz da Bu olayın içinde yaşayanlara geçelim Şimdi o tabi epeyce Gürültülü bir şey bakalım Ne sonuç verecek Ama Avrupa şu anda Bir önceki dünya içerisinde Amerika ile beraber yani Bu kriz Kötü sonuçlar veriyor daha da kötü sonuçlar Verecek gibi görünüyor O halde devletler olarak müdahale edip Bunu kurtaralım Şimdi İrlanda bunun yeni ördeği. Hatta o kadar ki şimdi İngiltere müdahale ediyor İrlanda'ya bağımsız olarak. Yani müdahaleden kastım destek veriyor, söylemek istiyorum. Evet. Hani biliyorsunuz İngiltere hiç sanki Avrupa'da değilmiş gibi ıslık olarak dolaşıyordu ortalıkta. <gülüyor> ee, diğer ülkelerde İrlanda tabii öyle değil. Nihalet yani, arka bahçesi. Çok yakın ilişkileri var. Ee, i̇şte açıkladı İngiltere Maliye Bakanı e, destek verecekler. Bağımsız olarak Avrupa Birliği'nden ayrıca ikili ilişkiler çerçevesinde. Demek ki olayın gelişmesinin büyük zarar verebileceğini düşünüyorlar. Şimdi Portekiz'den bahsediliyor. Orada da bir sorun olabilir. Biraz da İspanya'nın adı geçiyor. Bunun anlamı şu. Avrupa Birliği önümüzdeki uzunca bir süre kendisini toparlamakla uğraşacaktır. Ve bu belki Avrupa Birliği'nin büyüme hızında düşürecektir. Belki diyorum çünkü ne yapacakları belli olmadan böyle öngörülerde bulunmak doğru değil. Ama büyük büyük geliyor. Ee, şimdi böyle olunca bizim de oturup düşünmemiz lazım. Yani e, Türkiye'nin e, bana sorarsanız Avrupa Birliği rüyası sona ermiştir. E, ama Türkiye'nin e, tutunacağı başka bir dal var mıdır? Bu soru cevabını Bilmiyoruz. E, Türkiye kendi başında ayakta durur mu? Bu sorunun da cevabını vermek zor. Benim eğilimim biraz e, bu cari açıklar ve bu tasarruf düşüklüğüyle devam edersek hiçbir şekilde ayakta durmamız mümkün değil. Öyle mi? E, evet. Öyle yani Çin %35-40 tasarruf, tasarruf ederken biz e, %14-15'te kalıyorsak e, burada bir e, bu iki dünya arasında ayakta durabilme açısından çok büyük fark vardır. Onu bile şey yapabiliriz. Peki İrlanda'ya ne oldu? Bir de onu soralım. Yani İrlanda hakikaten her açıdan e, yani imrenilecek bir durumdaydı. Bir kere şimdi İrlanda'nın avantajları var. İşte İngilizce konuşan bir ülke. Dolayısıyla dünya sistemine çok rahat girebiliyor. İşte e, yetişmiş insan gücü bakımından imrenilecek bir ülke. Küçük bir ülke. Yani dünyayla da alıp verdiği, veremediği bir şey yok işte öyle. E, gayet iyi gelişiyor, güzel tedbirler aldılar ve İran'da ekonomisi de hani e, öyle fena durumda değildi. Herkes için cazip bir yerdi, yani bin küsür firmanın e, uluslararası firmanın e, gidip orada e, işte merkez vesaire kurduğu Türkiye'de bütün hepsini yabancılara toptasından yüz ettiğine göre yani iyi bir şeydi. E, Ve baya böyle işte e, övülerek anlatılan bir ülkeydi. Fakat bir ilginç bir şey var İrlanda'da. İrlanda bankalarının bilançolarının toplamını alırsak bu e, ne kadar? İrlanda'nın milli gelirinin dokuz katı. Şimdi bu rakam çok mu az mı? Cevap vereyim. E, mesela Yunanistan'da bu iki katıydı. Öyle mi? Yunanistan ee, iyi bir kıyaslama imkanı veren bir ülke çünkü. Evet. Peki bir, bir tane daha ülke vereyim. Dünyanın en gelişmiş bu açıdan ülkesi. Amerika'da milli gelirin sadece %90'ı yani Amerikan mali sistemi bir anda batsa Amerika milli gelirin bir sene %90'ını vererek hepsini ödeyebilir. Evet. Tamam mı? Ama e, İrlanda'ya gelince dokuz yıldır yani milli gelir bulursa dokuz defa ödemesi lazım. Türkiye'de ise yüzde yetmişe. Türkiye'de işte iki şeye dikkat edin. Bir tanesi Türk bankacılık sistemi küçük dediğimde bunu kastediyorum. Yani İrlanda'nınki aşırı büyük diyebiliriz. Ama Türkiye'ninki de küçük. Yani çünkü baktığımız zaman hani e, işte Japonya'da bir onda yedi katı. İngiltere'de 6,5 katı, Almanya'da aşağı yukarı 3 katı, Fransa'da 4 katı, İtalya'da 2,5 katı filan böyle rakamlar. Türkiye'ninki küçük anladım ama İrlanda'nınki de çok büyük. Yani ne oldu ufacık bir ülkeye de bankalar biraz fazla geçti ve bankalar bir sorun olunca hakikaten ülke sarsıldı. Evet bu konuda pardon bir, bir ufak parantez açabilir miyim? Paul Krugman'ın yazısı vardı New York Times'da. Eating the Irish diye yani Jonathan Swift'in ünlü makalesinden alçak gönüllü bir öneri makalesinden yola çıkarak şey diyor yani gerçek bir ekonomik mucize olarak başladı ama sonunda Tam bir spekülasyon çılgınlığı döndü diyor. Yani ha. bankalar kontrolden çıktı ha. emlakçılarla. Ve her ikisi birden de önde gelen politikacılarla sarmaş dolaş oldular. Ve muazzam borçlar aldılar. Özellikle de Avrupa'nın başka ülkelerindeki bankaların borç aldılar. Ondan sonra da balon patlayınca da Hükümet devreye girip bankaların borcunu garanti etti ve özel kayıpları kamusal yükümlülük haline getirdi. Bu rezalet oldu diyor. Yani yalnız şöyle bir durum var. İrlanda'nın durumu aşağı yukarı benim e Koç ya da Savancı Holding'in borçlarını garanti etmem gibi bir şey. Maaşımdan öderim gibi. Evet. <gülüyor> Neyle ödeyeceği da ayrı bir konu. Evet. Yani o yüzden e, şeyin alelacele Avrupa Birliği'nin ve e, İngiltere'nin işte IMF'nin yardıma koşması ondan kaynaklanıyor. Çünkü şu anda gelecek yıl için öngörülen e, bütçe açının milli gelire oranı üçte bir. Milli gilere üçte biri kadar. Evet. Yani bu evet. zaten dünya tarihinde az görülen bir rakam. Yani Bir problem doğuracağına hiç şüphe yok e, Devam etmesi de mümkün değil Ama ödenmediği takdirde Bu banka sisteminin orada çökmesi İrlandalılarla ilgili bir şey değil O bankalardaki paralar İrlandalıların değil Hı. Yani e, hepsi değil Onu demek istiyorum bir yabancıma. Bu e, şey olayı ise e, Gayrimenkul olayı ise Bambaşka bir olay Yani o apayrı bir sorun Çünkü bu kadar firma oraya e, yönelince Gayet tabii ki Gayrimenkul fiyatları yükseldi Gayrimenkul fiyatları yükselince burada e, bu e, inşaat sektöründe müthiş bir patlama olduk. Herkes de seviyor bu inşaat sektörünü. Yani herkes derken her ülke. Bak İspanya'da da problem oldu. Geçmişte Japonya'da benzer problemler oldu. Hamdolsun memleketimiz sadece inşaatla meşguldu zaten. Evet. E, ve buradan kazançlar yüksek olan bir e, olaydır. Üstelik de e, ne bileyim çok büyük uzun vadeli yatırım yapmayı gerektiren boyutları azdır. Yani tabii inşaatta da yeni teknolojiler yepyeni mimari tasarımlar falan vardır. Yani onları küçümsemek için söylemiyorum ama e, bir geleneksel yani daha evvel yapılmışı tekrar ederek yapılı bir şeyler yapıp ondan diğer sanayilerde elde edeceğinizden çok daha fazla gelir elde etme imkanı vardır. Çünkü ramp diye bir şey var. Yani arazinin yeri tek. Bir ikincisi yok. O binayı oraya diktiniz mi ve o ara bölgeyi değerlendirmeni iyi para kazanıyorsunuz. Bu da bunu cazip hale getiriyor. Bankacılık için olan olay da söylüyorum. Yani İrlanda'nın çok özel durumunu bilmiyorum ama çok e, hata yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Avrupa Birliği nerelerde hata yaptıysa İrlanda da orada hata yapmıştır. Amerika nerede hata yaptıysa orada yapmıştır. Yani finans kesimi üzerinde olması gerekenden çok daha az denetim, çok daha etkinliği düşük denetim ...olduğu için e, sonuçta burada spekülatif aktiviteler çok artmış ve tabii o kazancı öngören herkese gelmiştir. Tekrar e, altını çizelim. Spekülatif aktivite finansın kaçınılmaz bir boyutudur. E, manipülasyonla ayırt etmek lazım. Manipülasyon suçtur. Spekülasyon doğadır. Yani spekülasyonun boyutunun fazla artması halinde tabii ki çok büyük kırılganlıklara yol açıyor... Bunu da gördük artık. Yani son 2-3 yılda görmediysek e, e, hani bir daha da göremeyiz gibi geliyorum. Çünkü evet. Keynes bunları 1930'larda yazdı. Hyman Minsky yazdı. Yani büyük finansçılar yazdı. Farklı eğilimlerde finansçılar yazdı. Görmemekte ısrar etti dünya son 20-25 yıldır. Şimdi gördük. E, o da işte yani bütün e, şeyler e, sistemik problemler İrlanda'da da somutlaştı. Olayı böyle söyleyelim. İrlanda'ya özgü olaylar hani Yunanistan'da olduğu gibi pek yoktu. Hani işte iktisat politikasını kötü götürdüler, bilmem ne yaptılar filan değil. Ama e, sistemik olan görüke olarak var olan problemler oraya, oraya e, yoğunlaştı. Peki çözme şeyine de bakacak olursak bir dakika için. Yani şimdi bu üçüncü kemer sıkma denilen pro, programın 3. yılını da bulunuyor İrlanda ama bunları devam etmek bundan başka çaremiz yoktur çünkü güven piyasaya ve her şeye olan ekonomiye olan güven dağılır o, o zaman da e, bu iş biter diyorlar yalnız. Bank, niye bankerleri sadece ödüllendirerek bankaları e, halktan çıkarıyorlar? Çok e, ciddi tepkiler oluyor. Onlarla nasıl baş edecekler ayrı bir konu tabii. E, i̇şte o açıdan şeyi dikkat etmek lazım. Fransa, Almanya'nın e, geliştirmeye çalıştığı e, sistemin başarılı olup olmayacağını. Yani elini herkes taşın altına soksuna geliyor. Şimdi tabii böyle ifade edilir de sonunda bazıları elini değil de eldivenin ucunu sokarlar taşın altına. Evet. Oraya mı gelecek? Yoksa hakikaten oraya mı gelecek? O meselenin üzerinde durmak lazım. Şimdi İrlanda vazgeçerse kemer sıkma veya böyle tedbir almaktan açıkça o ülke dışındaki ülkelerden hiç kimse para vermeye cesaret edemez ya da o parayı verdiği zaman kendi halkını anlatamaz. Yani onlar şimdi Yunanistan olayında öyle iddia edilmedi mi? Oh Yunanlar ar arka yatıyorlar eğleniyorlar biz de Almanlar para veriyoruz. Tabii ki bu hükümeti sıkıştıran bir şey Doğru veya değil yani Bu lafın çıkması bile kötü İrlanda o yüzden oyunu oynayamaz Ama öbür taraftan da apaçık bir şey var Almanya ile Fransa'nın Sözünü ettiği Sistemin sağlıklı bir şekilde Hem Avrupa Birliği içinde Hem bana kalırsa Küresel ortamda Oturtulması lazım Yani finans sektöründe bir sorun çıktığı zaman Onun maliyetini sadece Finans sektörü dışındakiler öder Biraz garip bir olay. Biraz değil, acayip evet. bir olay hakikaten. Ee, buna bir çare bulmak lazım. Gerekiyorsa bazı bankaların iflası ama e, kurallara bağlı sistemik risk yaratmayacak şekilde iflası sağlanmalıdır. Nasıl ülkelerin e, bu şekilde iflası sağlanmalıdır diye bir argüman vardı. Önce o, Birleşmiş Milletler cümleyeste çıktı, sonra bir ara IMF de üzerinde düşündü. Arjantin o sorun çıktığında yani iflas etmek demek ülkenin sona ermesi demek değil. Borçlarını nasıl ödeneceği, nasıl kapatılacağının, kimin ne kadar fatura ödeyeceğinin kurallara bağlanması. Evet, evet. Ve referans olarak da Amerikan icraif tazh hukukunun ilgili bölümü gösteriyordu. O çünkü oldukça bu işi yani dünya standartlarında iyi düzenleyen bir şey. Ona benzer bir şey ama burada da yapılması lazım. E, bu şuna gelmiyor yani e, bankacılık sektörünü cezalandırıyoruz da gelmiyor. Hiç onunla alakası yok. Ceza başka bir şeydir. Suç işlemişse, para çalmışsa, gayet tabii cezalandırır. O ayrı. Burada sorun başka bir şey. Burada sorun bir toplumsal maliyetin nasıl bölüştüğünü, evet. adalet sorunudur. Adalet ve bütün dünya tarihinde, insanlık tarihinde en önemli sorunudur aslında bakılırsa da. Yani. E, yalnız Mihteme. orada canı sıkacak bir şey söyleyeyim mi? Hmm. İnsanlık tarihi boyunca da bu çözülemedi. <gülüyor> evet. Şimdi <gülüyor> doğru. Yani 100 binin üzerinde insan Dublin sokaklarında idi. Geçen cumartesi günü Doğrusu bu da nüfusun Ben bir ufak hesap yapmaya çalıştım Her zaman hata yapıyorum ama Galiba nüfusun yüzde yirmi ikisini Falan oluşturuyor Çocukları ve hastaları ihtiyarları da çok çıkarırsak Dörtte biri sokaktaydı Bununla nasıl baş edecekler Ve ilginç olan şeylerden biri de mesela yüz işçisini çıkartmak zorunda kalan bir patronun da yürüyüşte olmasıydı inşaat sektöründe. Ve daha militan olmalıyız sesimiz çıkmıyor diye şikayet etmiş. İlginç bir dünya yani. E tabi yani şimdi patron olması e, o duyguları paylaşmasını engellemiyor. Değil. Çünkü bir evet. insana senin işine son veriyorum sen şimdi akşam eve gittiğinde karına ve çocuklarına bu akşam yiyecek bir şey yok de. Bunu söylemek kolay iş değildir ki. Evet. Yani o e, o yüzden e, o insanların sokağa çıkması çok olumlu bir şey. İşte demokrasi böyle şeyler de yarıyor. Eğer evet. demokrasi olmazsa ne bileyim? E, i̇şte Çin... bazı kapalı odalarda bu iş halledilir. Halledilir derken yani. Fatura onlarda kalır. Onlar ayıldıkları işten geçmiş olur. İşte Hiç Çin'de olmadan. mesela çok bunun aksine tam konuştuğumuz şeyin pek çok örneğine de rastlıyoruz yani. Evet yani bir tek şey avantajı var. Çin'in çok kalabalık oldukları için çok odada konuşuluyor sonra yine sızıyor ortaya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet yani... Yok çok dikkat etmeliyiz ama bir şey söyleyeyim mi? Şaka edilecek bir durum yok, yok ortada. Yani İrlanda'nın sorunu küçümsenecek bir sorun değil. Ufacık ülke falan diye bir sorun değil. Çünkü bir sistemik olayın yansıması ve sistemik olaylar o olayın direkt e, içinde olmayanları da rahatsız edip hatta çok müşkül durumda bırakabilir. Burada da Türkiye'yi kastediyorum. Yani çok e, önümüzdeki dönemde iktisat politikasını yürütürken kendi iş yerimizde politikamızı yürütürken falan biraz kulağımızı açıp dikkatimizi yoğunlaştırmamız lazım. Evet. Kesinlikle. Peki çok teşekkürler ben teşekkür Hasan. Ben teşekkür ederim. Hasan time it is, but if you've got to go, well it's all right, but if you got to go, go now, or else you've got to stay all night. To make you give anything you never gave before It's just that I'll be sleeping soon It'll be too dark for you to find the door But if you got to go Well, it's all right But if you've got to go Go now Or else you've got to stay all night Manfred Mann topluluğundan If You Gotta Go, Go Now adlı parçayı dinledik gideceksen şimdi git. Manfred Mann adındaki topluluğun e, gitaristi ve bas gitaristi aynı zamanda bestecilerinden biri olan Tom McGuinness'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı 1941'de Londra doğumlu bir İngiliz müzisyen Tom McGuinness bugün doğmuştu. Ona da biz günaydın dedik. Açık Gaste. Günaydın Alp. Bugün seni konuk ediyoruz. Programını çaldık çünkü Alp Loga ile beraberiz. Dinleyicilere de söylememiştik. Merhaba. Günaydın vardı. Günaydın. Yarın uluslararası engelliler günü dolayısıyla konuğumuz olacağından senin programı çaldık. Programın yarım saat. Yani o program saatini çaldık. Buna mukabildes. El Clasico'yu da konuşmadan bu işi bu haftayı geçiremeyiz diye düşündüğümüzden seni de bugün erken konu kaldık dinleyicilere ben, izah ettim. Ben de ben oldum böylece. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her. Evet, evet izlediniz değil mi size maçı? İzledim yani büyükçe bir bölümünü izledim. Evet, İzlemeyecek gibi değildi hakikaten herhalde o akşam sadece Türkiye'de değil dünyada da birçok futbol sever. İşini, gücünü, kursunu vesaireyi o maça göre ayarlamıştır. Yani Avrupa'dakiler için biraz kolaydı ama bazen bu Avrupa Liglerindeki maç saatlerini Asya'ya göre de ayarlıyorlar. İşte İngiltere'de öğlen maç oynanma sebebidir. Bu bayağı zorlu tabii yani. yani Asya'daki, Çin'deki biri için falan sabah kalkmak lazımdır. Bilemiyorum ne oldu oradaki izlenme alanları. Çünkü bizdeki Türkiye'deki izlenme alanları dışı hakikaten. Nasıl sıra dışı öyle mi? Evet yani e, herhalde bir şey maçı için yani çok kanal dönemde bir e, Avrupa Kupası Avrupa'dan e, futbol maçı için rekor seviyede bir e, share ve rating almış e, maç NTV Spor'da yani yüzde on beş galiba şey var izlenme payı var hakikaten şeyler yani en popüler diziler seviyesinde bir izlenme payı. E, Ratingte %10 civarıydı galiba çok çok çok yüksek. Yani normalde Antalya Spor'un e, izlenmorandanın yüzde bir civarına ulaştığını düşünürsek bir bir buçuk galiba. 10 Şeyler haric çıkıyor yani. E, yani işte, Türkiye'nin milli maçı Dünya Basketbol şampiyonası gibi olağanüstü şeylerden bahsetmiyorum normal hani e, seyirindeki bir günde çok olağanüstü ama hakikaten de o yani izleme kararı verenler bence doğru karar verdiler. Yani futbol tarih açısından önemli bir akşamdı. Bunu bile söyleyebiliriz. Evet bu aslında bir başka şeyi de gösteriyor mu bunu konuşabiliriz belki daha sonra da ama yani Türkiye'de de sadece takım tutmaktan ibaret bir futbol seyircisi kitlesi olduğunu da söyleyemeyiz o zaman. Demek ki iyi futbol gör, görmek isteyen ve bundan anlayan insan sayısının da sanıldığı kadar az olmadığı da ortaya çıkıyor denebilir mi acaba bilmiyorum özellikle bu şeyle büyüyen yani e, Avrupa'dan futbol yayınlarıyla büyüyen kuşak için öyle yani onların bir kısmı e, Türkiye'deki takımları belki ikinci bir takım olarak tutup Avrupa'daki bu takımları hayranlık besleyecekler. Yani hani şeyden bahsediyorum şimdi belki 5-10 yaş grubundaki çocuklar. Çünkü onlar işte e, dijital indi, Türk internet vesaire tamamen bununla büyüyorlar. E, ve e, belki bazı şifreli yayınların sebebiyle de olabilir. Hani daha çok Barcelona'nın maçını, işte Chelsea'nin maçını, Manchester maçını izliyorlar. Ve onların daha iyi futbol oynadığında e, görmemeleri hiçbir, hiçbir sebep yok. E, ve belki o takımlara hayranlık besliyorlar daha fazla Türkiye Ligi'ndeki takımlardan çok. E, yani, işte, o yaş grubunda bir sürü Barcelona formalı, Real Madrid formalı çocuk var. Yani, bu maçla ilgili böyle bloklarda yıldılar da okudum. Evet ben bu yaş grubuna dahil olmamakla beraber tamamen aynı fikirdeyim ve çok kuvvetli bir Barcelona hayranı da sayılabilirim öteden beri yani iç savaşla <gülüyor> İspanya'daki iç savaş günlerine kadar geri götürülebilir gerçi bu sebeplerden biri de bu olabilir fakat şey de yani yaklaşık 55 sene yakın bir <gülüyor> Futbol seyirciliğim var televizyonda dahil buna. Benim gördüğüm belki de en iyi birkaç futbol olayından biriydi. Eğer birincisi değilse bu Real Madrid'de 5-0 yendiği maç Barcelona'nın. Hakikaten oynanan futbol ıı, sırada içedi. Yani Barcelona'nın nasıl futbol geleneğine sahip olduğunu hani futbol seyirtenler ilk kötü biliyorlar. hani Buna benzer oyun yeni değil. 3 e, sezondur ona yeni hani bir şeyler daha kattılar. Yani bir kademe daha yukarı çektiler. Müthiş bir maçlarda ona biliyoruz. kılığını işte. o 6-2'lik Revan yani Maddet maçı, Şampiyonlar Ligi'nde, e, Arsenal maçı, e, geçen sezonundu galiba, e, önceki sezonunki Bayern Münih maçı. Yani bir sürü takımı çaresiz bıraktılar. E, çok sayı takımda özellikle NoCamp'tan bol gol yiyerek ayrıldı. Yani Bunlar arasında yani Münih, Arsenal gibi en üst düzey takımları da e, saydık. E, ama pazarsa akşamı bunun da üzerinde sanki oynadılar. Yani e, o yani sadece skordan 5-0'lık skordan bahsetmiyorum burada. Hani o sahadaki top hareketi Real Madrid gibi e, yani bu sezon çok iyi oynayan ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takımın düştüğü çaresiz durum. Yani Ee, kenardaki Antonio de Jose Mourinho dahil çaresiz bir, yani yapabilecek pek bir şey yok çünkü evet, Felce uğramış görüntüsü çiziyorlardı hatta şey Rob Hughes'un yazısını gördüm bilmiyorum New York Times International Herald Tribune'dan ee, yani ikinci devre eğer yani bu bir boks maçı olsaydı ikinci devre e, Real Madrid'in e, sahaya çıkmasına izin vermezdi hakem diyor Çünkü ne kalben ne de beynen artık yorulmuştu. Halik almamıştı diyor. Yani ilan, havlu atmak durumu ol, olacak olmalıydı diyor Rob Hughes. Çünkü top oyununa hiç izin vermiyor rakibinin. Yani maçın istatistikleri de bunu doğruluyor. 40. dakikada topa hakim olma oranı %75 Barcelona reyini. Ve dünyanın yani... en pahalı ve en güçlü Bizi takımına karşı oynuyor, klübüne evet, yani karşı. Bunu maç sonunda %65 ile bitti tabii. Hani çok az dengelendi. Yani 65'te hele böyle inanılmaz. iki arasında çok büyük bir risk. Ama 75 şu demek yani zaten hani taşları, avutları, kalecinin vuruşunu falan saysanız muhtemelen yani buradaki mutlak değer hani yani sizin topla oynayabilecek hani şey yapsanız Topla en az ne kadar oynayabilir diye çabalasınız hani %15 falan olur. Demek onun üzerine çok az daha koyabilmiş o ilk 40 dakikadır Real Madrid hiç top görememişler. İşte 20. dakikadaki ikinci gol e, ben de zaman zaman Barcelona maçlarında bir noktada başlayıp pasları say, say, sayıyorum. İşte 1-2-3 ama mesela tam başından yakalayamamış oluyorum o zinciri. E, ikinci golde ben 14'te bıraktım galiba 22 pas sonrasında. E, gole bir attılar değil mi? Çok acayip yani. Ama bir sürü seri oluyor yani. Mesela tekrar akıtan bakmak lazım. Kaçıncı dakikalardı? Ee, herhalde 68-69 müydü? 58-59 müydü? Dördüncü golün olduğu civarı. Orada da böyle bir üst üste seri. Yani bir, bir kere dokundular. Sonra topu göremediler uzun bir süre. Ee, ve yani hani paslar öyle şey değil. Ee, geride Kesimacıların aralarında alıp verdiği paslar değil yani. Evet benim vardı. benim o dikkatimi çeken özelliklerinden de biriydi. Seyrettiğim kadarıyla. Ben maalesef iki sıfırdan sonrasını seyredebildim. Hı hı. Toplantımız vardı öncesinde. Fakat şey ilginç yani senin de söylediğin gibi daha önceki alışa geldiğimiz oyunu çok paslı, presizyona dayalı pasların ötesinde. E, büyük bir ustalık ve estetik de katılmıştı. Yani bacak araları üstünden atlamalar topuk baslarıyla filan da beslenen yani gerçek bir futbol söyleniydi. Başka bir şey için başka bir sıfat da kullanılaması herhalde. Yani. Evet ve o e, şeyi e, paslardaki o isabeti bu süratte sağlamak. E, karşıda da <gülüyor> fena sayılmayacak pres var yani <gülüyor> Real Madrid tamamen bırakmadı ama Müthiş. Mesela şey çok ilginç. Hani Messi, Iniesta, Xavi oyuncuların nasıl e, yüksek teknik kapasitede olduklarını. Zaten biliyoruz ama mesela Ortasan'ın tam göbeğinde oynayan Busquets e, daha uzun boylu yapılı. Hani iki sezon önce Türkiye Ligi'nde oynamaya başlasa ya bu kazıma da kim kim getirdi bunu falan denecek bir oyuncu. 10 e, Messi'den de bir yaş genç. 88'li o yani. Henüz 22 oldu galiba. O mesela iki sezon içinde Ee, zaten olan kapasitesini daha da arttırdı. Yani müthişti o gün. Ee, en çok pas yapan 3. oyuncu galiba. Ee, o akşam yani Xavi 114 isabetli pas yapmış. O da <gülüyor> müthiş bu <arada>. 114. <gülüyor> 5 yatalı pası var. Yani 5'le de 6. 3. sırada galiba Busquets var. Ee, isabetli pasta. Ve yani İspanyol takımın da oyuncusu oldu. Ee, burada da yani o form formayı ondan almak zor. Barcelona Sezon başı Arjantin'in Mascherano'yu transfer etmişti Liverpool'dan ama Mascherano bu buz pek formalamadı. Yani olsa olsa kupa maçına dinlendiren onu İspan Kupası'nın içinde. Aksi zor yani bu takımdan birini kesmek. Evet tabii yani Rob Hughes'un yazısına bir kez daha dönersek son derece ilginç bir şey daha söylüyor. Şimdi Yani Dünya Kupası'nın nasıl inşa edilip kazanıldığını anlatan daha iyi bir örnek olamazdı diyor. Yani Barcelona'nın Real Madrid'i darmadan edip 5-0 ile bitirmesiyle diyor. Ve şimdi Real Madrid'in de tabii o ana kadar 26 oyun hiç kaybetmeden geldiği ve lig lideri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Barcelona'nın diyor başlangıç takımında sekiz şeyinden yetiştirilmiş. Kendi sahasında yetiştirdiği, kulüpten yetişen oyuncu. Takımdan, evet. Genç takımdan. Yedisi de dünya şampiyonu idi. Madrid'in de üç tanesi. Üç oyuncusu böyleydi. Kendi sahasından yetişme ama kalecisi ve ulusal takım, milli takım kaptanı İker Kaziyaz Büyük ölçüde zaten Fiyade'den top çıkartmakla meşgul oldu. Geceyi geçirdi diyor. Falan. Yani çok acayip bir durum aslında. Ee, şey çok ilginç tabii. İlk 11 çıktığında 8 oyuncu genç takımdan yetişmeydi. Yani evet. e, sonra da herhalde David Villa 2 golü atan 3. oyuncu golü atan herhalde 75 falan gibi oyundan çıktı. Yine de Boyan 40 işgildi ve 9 oyuncu oldu. Yani 2 bek hariç Saabek Daniel ve Solbek... Erik Abidal hariç tüm oyuncular işte 11-12 bilemedim 13-14 yaşından beri o kulübün içinde olan işte minik yıldız genç B takımlarını oynamış oyunculardı ve o oyuncularla ya tabi ve o yaştan beri o sistemle oynuyorlar çünkü Barcelona'nın öyle hani daha alt düzeydeki takımlarının işte genç yıldız takımlarının farklı bir oyun anlayışıyla oynandığını aynı. Yani çünkü onların amacı şey, yani bu takımı oyuncu yetiştirebilmek, maç kazanmak falan değil, mutlaka kazanıyorlardır iyi oyuncuları aldıkları için. Ama hani aynı anda 9 oyuncuyla oynayabilmek, ee, o da pabuçlamaz bir şey yani bir başarı. Hakikaten yani bu işte e, zaten şey oyuncu yetiştirme önem veren bir kulüp ama 79'dan beri işte La Masia denen merkezi biraz farklı bir sistem izliyorlar. Yani Johan Cruyff'un şeyi bu böyle bir sistem kuralım. Demesiyle kurulmuş bir yapı ve yani 80'lerin sonu 90'ların başında ilk mevlini vermişti. Şu andaki Antunör Guardiola da aynen oradan çıkmış, şu alt çıkmış bir isim. Bir de yani ilk Cruyff'tan da önce bir İspanyol mu? Ha, yok şey vardı, Michels galiba Michels, değil var, Evet. Uh -huh. Rinus Michels. Evet çok şey bir de şeye ne diyorsun yani Lionel Messi olağanüstü bir oyun oynadı ama yani Barcelona'da onun onun gibi oynayan zaten bütün takımda öyleydi. Kaleci hariç belki kaleci zaten top gelmedi. Real Madrid herhangi bir böylesine bir önemli maçta bir gol pozisyonu yakaladım bilmiyorum. Ben seyrettiğim dakikadan sonrası yani İki yerinin. Yani kaleye şut var. Gol pozisyonu. Bir uzaktan şuta kaleci bir soğuk kurtarışı yaptı. Bir de işte 38. dakikada ceza alanında Ronaldo başını kaleciyle böyle bir çarpıştı hani Real Madridler penaltımız verilmedi falan diye yakındılar. Yani hmm. o aslında pozisyon yoktu orada ama hani belki o penaltı bekleyebilecekleri pozisyon, golen yaklaştıkları. Onun dışında zaten fazla top göremediler. Ee, zaten hani bir antrenör size muhtemelen şunu söyleyecektir. Yani bir Teknik tekneyle konuşsak burada. Ee, Xavi ve Iniesta'yı söyleyecektir. Yani hem İspanya takımı için hem Barcelona için. Onlar orta sahada öylesine komple bir oynuyorlar ki. Bir kere o pas dolaşımının iki şeyi, iki kalbi onlar. Ee, üstüne yani tabi sadece pas atmak değil, çok belirikler aynı zamanda. Yani kaleciyle karşı karşıya kaldıklarında Ee, Türkiye'de gördüğümüz birçok forvet oyuncusundan çok daha becerikler ilk goldeki çabukluklarını gördük pası veren Iniesta'ydı offside'i bozup kaçan Şaviydi ve yani palecinin dibinde orada elinizin oh. ayağının birbirine duruşu yapılışsınız. Gayet soğuk kanılıkla mikrosaniyeyi kullandı evet. ve golü attı yani çünkü zor da orada birden hani ayağıma dolaştı top nerede falan dersiniz kaşırdı oradan golü attı zaten öne geçtikten sonra da zor Barcelona'ya bir şey yapmak Mesilesi şöyle bir durum var tabi dünyanın en iyi oyuncusu değil yani belki birinci ikinci en iyilerinden bir yani iki, iki üç oyuncudan bir tanesi müthiş oynuyor daha da genç ee, belki bundan sonra daha da iyi olacak ee, ama öyle olduğu için ve çok tehlikeli hakikaten yani bir kere topu ayağına aldı mı driftinle gitmeye başladı mı büyük tehlike ee, yani bir iki üç kişi rahatlıkla geçebilir ikincisi yani cezan civarından da şut atıyor artık ve Ee, hep kale direklerinin dibine atıyor şutlarını öyle bir şey var tehlikesi var tabii, ortalara değil ee, ya direkten dönüyor ya gol oluyor Yani üçüncüsü o dripting'e sonra ciddi kart tehlikesi yani düşürüp sarı kart kırmızı kart görebilirsiniz penaltı olabilir o yüzden Messi tabii çok e, dripting'in top aldığı ilk anda dripting'in başında sıkıştırıyor oyuncular foali orada yapıyorlar vesaire ve Arjantin'in ilk takımı pek öyle kullanamadı ama Barcelona artık onu biraz pasör gibi evet, iyi, daha, Yani Biraz evet. daha ortaya çekip e, yani markacı aslında Messi'yi çektiğiniz yerde sağının, sağına doğru giderse solda bir boşluk oluyor. Çünkü konsantrasyon savunma konsantrasyonunun onun olduğu bölgeye toplanıyor ve ters tarafta büyük bir boşluk oluyor. Tabii yani Akıllı bir antrenör bunu gayet iyi kullanır. Messi'yi bir tarafa çeker sağını bir boşaltır. O gün de onu çok iyi kullandı. Hani 3. ve 4. golde <gülüyor> evet. Messi'nin inanılmaz hatta 4.'deki pas hakikaten inanılmazdı. Evet o, o, onu hakikaten ben de öyle bir şey görmedim yani. Öyle bir pas. presisyon olarak hızı ve her şeyde. Akıl bir şeydi. pas oyunu olduğu için son daha önceki yani son 2 yıldaki Barcelona maçlarında da öyleydi. 6-2'lik maçta da gollerin Tamamına yakınında karşı karşı pozisyonlar doluyor. Yani çağın savunmayı çaresiz bırakıyorlar ki e, son vuruş yapacak oyuncuya işte kalecinin yanından bacak arasından üstünden dokunmak kalıyor. E, bu da tabii Real Madrid kalecisi Kazıyas'ın şanslılığı çünkü bir kaleci için en çaresiz pozisyon. Yani orada oyuncu doğru vuruşu yaparsa Hiç bir yapacak pek bir şey yok yani. Hani çok e, istisayi bir durum olabilir ve hani vuruş yapan oyuncuların da Çok teknik, ayağına hakim oyuncular olduğu düşünce e, hakikaten şans, yani çok çaresiz. Savunma o şeyi verdiyse, o pozisyonu verdiyse oyunculara. E, mesela Hikip Gazetesi'nin ben e, maç salı günkü sayısına baktım. E, oyuncular 2-3-4 anı not almışlar. Kazıyasa 5 vermiş onlar. on <gülüyor> üzerinden. yani o Belki o çaresizliği biraz kale almışlar. Hani 5 golemesine evet. rağmen ama işte Ronaldo'dur, savunma oyuncuları 3'ler, 4'ler, 2'ler. Bir 5 daha vardı galiba Dimari'ydi. Hani çabasına, kurşusuna <gülüyor> e, şey yaparak ona 5 vermişler. Öbür tarafta 9, 8, 77 notlar. Barcelona Kacısı 6 almıştı. <gülüyor> en düşük not. <gülüyor> A, bir, bir not fazla yani. <gülüyor> evet yani. Öyle bir, hani şey yok tabii. Hani onu değerlendirecek fazla pozisyon yok. Evet yok. O ancak değerlendirecek hani, e, top geri verilindi ona diğer oyuncular tarafından oradan ileri vurmuyor, pas olarak kullanıyor genelde vurmuştur. Evet. Onun en fazla değerlendirilebilecek şey o topu nasıl kullandı, evet. o olabilir. Yani gerçekten e, olağanüstü bir takım yaratmış oldu, e, müthiş. E, Hughes son olarak dönersek, yani Madrid'in e, muazzam paralar harcamasına rağmen e, ancak bir work in progress'ten başka bir şey gösteremedi, İnşaat halinde. E, henüz denebilir. Oysa Barcelona artık hakikaten dünyanın gerçek herkesin birbiri için oynadığı birbirine destek olduğu müthiş bir takım oyununu geliştirmiş gerçekten yani. Hatta şey diyor yani El Clasico denen bu derbide Ronaldo birkaç gün önce Barcelona ile dalga geçmiş ve Barcelona Almer, Almeria'yı 8-0 yendikten sonra son maçında E gelsin bir de bize dağıtsın demiş. E, neredeyse onu da yapıyorlardı. Diyor ki gerçekten birkaç tane önemli gol kaçırdılar. 8 yani rahat olabilirdi. E, e, 9'da 4-0 olduktan sonra ben dedim herhalde yani tane falan fazla olacak. Şimdi daha 35 dakika vardı duraklamalar dahil. Evet. E, herhalde dedim 6-7 olacak maç. Öyle bir havaya gidiyordu. Sonra bir iki tane onlar değerlendiremedi. İşte e, ayaklarına ulaştıkları pozisyonlar var falan. Yani ee, bir kampla... to, evet bir topta direktten dönmüş. İşte ben onu görmemiştim Lyon'a Messi. Hem başta o sıfır sıfırken e, Messi'nin galiba bir aşırılması. Evet. Direktten döndü. E, yani burada iki soru var. Bir hani spordaki genel <gülüyor> sorundur aslında o. Bu kadar yüksek bir performans ne kadar korunabilir? Yani hem maç içinde hem şey olarak hem yani bu takım ne kadar bir yerde kal kalacak mesela? futboldaki eski hanedanlara baktığınızda da işte hani 2 yıldır, 3 yıldır işte 50'lerdeki Real Madrid 5 yıl ee, öyle dönemleri var. Yani. Daha uzun süre koymak mümkün olmuyor. E, oyuncuların bazıları belki e, hani o düzenden sıkılan olabilir. Daha fazla ön plana çıkmak isteyen olabilir. Yani Barcelona'nın en büyük avantajı işte hepsinin tamamını yakınını orada yetişmiş olması. Evet. Yani işte o düzeni bilen E, ailesi orada vesairesi orada hani e, şeyin Saintin çocukları neredeyse bir kısmı pek artık bugün kalmamış bir şey çünkü evet. Neşe, hani mahalleden mahalleden çıkan bir abi değil de bir süperstar şu, bugünün üst düzey futbolcusu e, Bir sorun o, şey dedi yani tempo olarak da bir maç içinde de o tempo üst düzey tempoyu korumak hakikaten kolay değil yani buna ingin, bununla ilgili bir iki yazı okudum işte meşhur 1953'teki Macaristan İngiltere maçı 6-3. Hani Macarların o gün oynadığı futbol, bizim bugün Barcelona oynada baktığımız gibi algılandı herhalde İngiltere'de ama o maçın bile ilk yarısındaki oyun, oyunla ikinci yarısındaki oyun farklı. İlk 4 dört bir bitiyor, ikinci yarı biraz temposu düşüyor Macarların çünkü hakikaten o o maçtaki pas oyununda şey yapmak mümkün değil, tutmak mümkün değil. Barcelona yani şeyde de başarılı şimdi, bu üçüncü sezonları bu seviyede. Ee, hakikaten yani çok ufak tefek dalgalanmalar elbet olacak. Çünkü işte sakatlık oluyor vesaire. Rakipler herkes de bileniyor, yenmek için oynuyor. Ee, çok kolay değil. Ee, o da Antony'un becerisi. Yani hele bu sezonda böyle götürebilirlerse e, çok çok bir başarı olacak. Yani mesela bu sezonun sonunda bir şampiyonu ve Ligi şampiyonluğu e, hakikaten çok acayip olacak. Dediğim gibi, çünkü o konsantrasyonu e, Antony'un için zaten büyük bir şey sorun bütün sistemi kontrol etmek ama oyuncular için de motivasyon zaten kazanmıştık bir daha kazansak nasıl olur falan yani o düşünceyi onun nasıl sürekliliği ama... sürdürülebilirliği nasıl sağlayacakları şey yani, düşünülebilir tabii başka bu... işler yapan insanlar için de söz konusu evet. o konusunda yüksek tutmak müthiş bir şey. ikincisi de yani bu takımı kim alt edebilir Ee, son iki sezon, geçen iki sezonda yani iki takım hakikaten şey yapmayı başardılar. Biri Chelsea idi önceki sezon, Hiddink'in Chelsea'si. Barcelona 0-0 berabere kaldılar müthiş bir savunma oyunuyla. Londra'da 1-0 yeniyorlardı ki ise i̇şte 95. dakikada İngistan'ın müthiş golü geldi. Evet. İngistan üzerine kitap falan da yazdı. Ee, şeyi hatta işte Barcelona tarihinin en önemli golü denen gol geldi Duraklama dakikalarında Ee, ve 1 bir ancak Barcelona finali yükselebildi. Öbürü de geçen yıl Inter. Yine şampiyonlarla yeri finalinde. Mourinho'nun Inter'i. ilk maçı 3-1 kazandılar. Rövançta Barcelona'nın bir sıfırı yetmedi. Turu geçmelerine. Ee, Inter ilk maçta hakikaten müthiş bir olması yapmıştı. Yani cezanın içinde de değil dışında. Ve böyle çok sıkı konta taklarla sonuç dağıllılar. Hırpaladılar Barcelona'yı. Yani anca öyle çok sıkı savunma ve çok yüksek bir, çok verimli bir koalatak futbolu lazım. Yani Barcelona'ya karşı bir maçta kaç pozisyon bulursunuz? 3-5 hadi diyelim 6. Yani onun yarısından gol çıkartmanız lazım ki şey olsun yenebilirsiniz. Evet. Aksi, şey, aksi taksiyede yani şey bulmanız o çünkü demin konuştuk top kalmıyor size. En iyi oynayacak şey %35'i kadar yöntemiz. %40 kadar topla oynayabiliyor yani o 60-65'i buluyor zaten Bars. Evet, Barcelona'da zaten bulduğu hemen hemen her şeyi de gol'e çeviriyor. O da ilginç. Bu David Villa mesela striker denen o oyuncu tipi eskiden Santyford denirdi yani vuran, vuran eleman, vuruş yapan iyi bir örneği doğrusu. Her pozisyonun neredeyse gol'e çevirme yeteneğine sahip gibi görünüyor. Ee, mesela. Neto'yu sattılar önceki sezon. Neto aslında benim çok beğendiğim oyuncu. Ve bu takımın da böyle biraz fedakar sanfıforu gibiydi. Yani bir e, ileride e, deli gibi koşan pres yapı. E, yani pas oyunun dışında o şeyi sağlayan takımın e, ileride presle kalmasını sağlayan bir oyuncuydu. Ama onun bir, hep huzurluğu vardı. Yani ikinci planda olduğuna dair bir huzurluğu. Onu sattılar. Allah İbrahim e uçyalılar. İbrahim'e hiç uyumadı. Uyumadı evet. Bir kere ek olarak başka bir isim. Müthiş bir oyuncu. ona şüphe yok. Çok teknik. Ee, ama e, şeyde yani bir kere o pas oyunu adapte olamadı. Kolay değil belki dışarıdan gelen için. Ve onu e, bir şekilde kilaladılar. Sineye satacaklar herhalde. Yerine VIA geldi. VIA İspanya Mill takımından zaten oyuncuları tanıyor. İkincisi yapı olarak e, şöyle bu pas oyunu çok teşhine bir oyuncu. Yani hem o pasları alabilme hem geri verme olarak. Yani dün e, Pazar akşamı onun çok iyi kanıtıydı zaten. Hani o... Mesin'in paslarını birbirlerini görüyorlar yani onlar evet. e, pas verilmeden ki... iki saniye önce sonra da iş bitiyor. E, bitiricilik de varsa zaten. Evet e, yani hakikaten de sonuçta bu Barcelona'nın oynadığı futbolsa diğerleri ne oynuyor diye pek çok kastede yazıldı zaten ama hakikaten onu düşündürecek bir şey vardı el klasik oda. E, e, o konuda e, güzel yorum Mehmet Demirkol yapmıştı. Kısa bir görüş vermişti milliyete. E, yani Bunu dünyada herhalde şu an söylemeyen takım ve antrenör yoktur diyen bir tek Türkiye'de değil. O yüzden hani şeye Türkiye'deki futbol haksızlık etmeyelim. İngiliz takımları da takımlarına bakanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Düşünün yani İngiltere Ligi'ndeki. Hani bu oyun ne ya falan. <gülüyor> evet. Yani çok o kurgulanması ve oynanması zor bir oyun. Herkes onu söyleyecek. Hani bizim takımlara şey yapıp, Türkiye ile ilgili karşılaştırıp haksızlık etmeyelim bizimkileri. Elbette o muzaandeyiz ama şeydeki de yani Almanya'daki, İtalya'daki takımlar da onun yani bu oyunun uzandıları. Eğer şey buysa, şu an ölçü buysa yani çok ölçü olan bir oyun değil. Ee, söylediğimiz gibi yani bu hani bir tek Guardiola'nın Guardiola'nın kurduğu bir sistem de değil. 30 yıl artı 2 yılda kurulmuş. Evet, aynen öyle. bu bir antrenör bize bunu hani 2-3 yılda Ee, başaramaz hakikaten. Ee, merak ettiğim işte dediğim gibi yani ne kadar sürecek bu şey ee, sistem ve tempo. Hani Barcelona bunu iki 3 yıl daha sürdürebilecek mi? Ee, i̇kincisi de hani hakikaten kim karşı koyabilecek bu sisteme? Mourinho'nun İspanyol ilk sezonu gelecek sezon hakikaten şey yapmak lazım. Gelecek sezon'a bakmak lazım. Real Madrid'te istediği şey yakalayacak mı diye. Sen yani oradaki zorluk da şu Real Madrid Tarihi boyunca hücum ağırlıklı oynanmış bir takım. Biraz daha savunma ağırlıklı bir futbol orada nasıl tutacak? Öyle bir sorun var. yani Diğer takımlar inerler de Barcelona ya ne yaparlar? <gülüyor> Zor. Evet, kestirme. Peki son olarak da o zaman bir de şeyden iki kelimeyle bahsedelim. iki cümleyle Dünya Kupası için Dünya Futbol Kupası için şeyler var değil mi? Seçim. Ee, evet. Ülke seçimi. Hmm, İfade. Yani bundan 2 yıl önce sunuyorum. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları yani aynı oylamada ve erkenden adaylara vermeye karar vermişti. Yani birine 8, birine 12 yıl var. Yani Hazırlık için her organize Türkiye'nin daha fazla zamanı olsun, daha problem çıkmasın mantığı gidiyorlardı ve şundan dolayı çok kritik tabi dünya akvası öyle büyük bir organizasyon ki öyle büyük bir para dönüyor ki onun etrafında bundan sonraki 10 yılın demek ki futbol ekonomisini de yönlendirecek en önemli şeylerden biri olacak yani kim alırsa hem o ülkeyi işte hem o ülküye tarafından futbol parasını yönlendirecek bir karar olacak bu yüzden şeyden beri yani İngiliz gazeteleri olayın çok üzerindeler 3 aydır devamlı feci bir rüşvet söylentisi alıp gidiyor i̇şte o şeylerin, ülkelerin çeşitli lobiler yaparak FIFA icra kurulu üyelerini şey yapmak istedikleri istedikleri ortada 2018 için aslında bazı ülkeler iki kupaya birden adaydı yani biri olmazsa diğerine de olmayı düşündü 2018 için sadece Avrupa ülkeleri kaldı yani İngiltere en başta geleni Rusya var ondan sonra Hollanda-Belçik ortaklığı ve İspanya Portekiz ortaklığı var ciddi adaylar hakikaten 2022 için ise yani bir dünyanın büyük ülkeleri kaldı işin içinde yani 2022 için ise işte ABD, e, Avustralya, e, Katar e, ciddi adaylar var e, üye, üyelerden ikisi mesela olimiyeye katılamıyor bunun katılamayacaklar çünkü aklını soruşturma var. Evet bu kadar büyük hani milyar dolarlık o iki kupanın yayın hakları satılmadı örneğin televizyonun yayın hakları kimlerin hangi rakamlar olacaktır. Evet, çok büyük ee, paralar dönüyor. E, Bel, belki League'den onun da izlerini okumamız mümkün olacak. Premier League sızmalarından Putin'de Tamam de işin için oldu. O işin iç, içindeyse değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> olabilir yani. Ve kesinlikle de şey Putin mesela bugün gitmiyormuş Rusya'yı temsilen orada propaganda konuşması yapmaya gidecekmiş galiba. Vazgeçmiş. İptal etmiş. Evet. Hakkında çıkanlardan sonra. Böyle bir haber vardı. Zaten herhalde güvercin haberleşme geri dönecek bu şeyden sonra. Evet. Bana da öyle geliyor. Çıkanından sonra. Yani ya da bir takım yeni <gülüyor> şifreler falan. Şey. Hieroglif kullanıcı. Diploması dedikodu. <gülüyor> <Diplomuz> dedikodu. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler Alp. Haftaya tamam. bir gün, tamam. sonra, normal, gün sonra. Normal. Bizde <gülüyor> görüşürüz. Üzere. Teşekkürler. Evet Açık Gazeteyi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz bir takdim tehir durumu da oldu yarın çünkü daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Uluslararası Engeller Günü dolayısıyla Şafak Bave ile konuşacağız Alp'in saatini ondan ödünç aldık bugün de. Alp o yüzden konuştuk. el Klasiko konuşmadan da olamazdı. Bitiriyoruz şimdi. Bize açık da hediye olarak verilen çok hoş bir albüm var. Ondan sık sık parçalarda çalmayı düşünüyoruz. Preservation diye bir gece New Orleans'de. New Orleans müziğinin, yani müzik kültürünün en önemli şeylerinden biri. Preservation Hall korunduğu yerlerden biri müze gibi 1961'de kurulmuş ve sonradan da yeni bir projeyle de şimdi yeni bir kuşağı devredebilmek için New Orleans müzisyenlerinden yeni bir kuşak yaratabilmek için de böyle bir çok sayıda ünlü ve usta müzisyenin de gelip burada çaldığı bir parçalardan oluşan bir albüm yapılmış. Harika şeyler var içlerinde. Parça parça biz de bir kısmını sizinle paylaşacağız. Bugün ilkini şey yapalım. Freight Train adlı yük treni. Çok iyi bilinen bir parça. Hepsinde bütün bu sanatçıları, müzisyenlere Preservation Hall Jazz Band eşlik ediyor. Burada Annie Franco söylüyor. Bu Elizabeth Cotton'ın standart bestesi Freight Train'i Andy Franco dinliyoruz. Preservation Hall jazz band eşliğinde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. <Gülüyor> stick the...